Bahçeye gitsem daha iyi olacak diye düşündü. Pisi pisi, pisi pisi Sophie, kediyi dışarıdaki merdivene kışkırdı. Sonra da ardında bıraktığı kapıyı kapadı. Elinde Esrar Engiz mektup, çakıllı yolun üstünde dururken birden tuhaf bir duyguya kapıldı. Büyük gücüyle cam bulmuş bir oyuncak bebek gibi hissediyordu kendini. Bu dünyada bulunması ve şaşırtıcı bir masalın içinde yaşıyor olması tuhaf değil miydi?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 Kartı Sophie'ye gönderdiğim için beni bağışla. En kolayı buydu. Sevgilerimle. Baban. Sophie eve koştu. Mutfağa attı kendini. İçinde fırtınalar kopuyordu sanki. Bu da neydi böyle? Sophie'den bir ay kadar önce doğmuş bu hilde de kimdi? Koridora çıkıp telefon rehberini aldı Sophie. Birkaç kişinin adı Moller'di. Bazıları da Nak. Ama koskoca rehberde bir tane bile Moller Nak yoktu.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 İyi bir filozof olmak için gereksindiğimiz tek şey hayret etme yeteneğimizdir. Sophie kendisine imzasız mektuplar gönderen kişiden tekrar bir haber alacağını düşünüyordu. Şimdilik kimseye mektuplardan bahsetmemeye karar verdi. Okulda dikkatini toplayıp öğretmenin anlattıklarını dinlemek her zamankinden daha zor geldi Sophie'ye. Sanki önemsiz şeyler gibiydi öğretmenin anlattıkları. Neden bir insanın ne olduğunu anlatmıyordu ki? Ya da dünyanın ne olduğunu ve nasıl olup da ortaya çıktığını daha önce hiç hissetmediği bir duyguya sahipti şimdi. Okulda da, başka yerlerde de insanlar hep az çok rastlantı sonucu oluşmuş şeylerle uğraşıyordu. Oysa yanıtlaması her zamanki derslerden daha önemli olan büyük ve zor sorular vardı. Bu sorulara cevap verebilmiş biri var mıydı acaba? En azından fiil çekimlerini hafızlamaktansa bu konular üzerinde düşünmenin daha önemli olduğundan emindi Sofi. Son zil çaldıktan sonra okuldan öyle hızlı fırladı ki Jorun peşinden koşmak zorunda kaldı. Biraz sonra Jorun sordu. ''Akşam iskambil oynayalım mı?'' Sofi omuz siltti. ''Sanırım iskambil oyunları bana pek ilginç gelmiyor artık.'' Neye uğradığını şaşırdı Jorun. ''Öyle mi?'' ''Batminton oynayalım istersen?'' Sophie gözlerini asfalt yola dikti. Sonra arkadaşına döndü. ''Sanırım o da ilgilendirmiyor beni.'' ''Peki o zaman?'' Sophie, John'un sesinde hafif bir karıgınlık hissetti. ''Söyler misin lütfen? Birden bu kadar önemli oluveren nedir?'' Başını salladı Sophie. ''Bu... bir sır.'' ''Püf, aşık oldum desene şuna.'' Uzun bir süre konuşmadan yürüdüler. Futbol sahasına geldiklerinde Jorun, ben sahadan geçerek gidiyorum dedi. Sahadan geçerek. Eve giden en kestirme yol buydu. Ama Jorun ancak acelesi varsa, örneğin misafir gelecekse ya da dişçiye yetişmesi gerekiyorsa kullanırdı onu. Jorun'u kırmış olduğu için üzüldü Sophie. Ama ne diyebilirdi ki? Birdenbire kim olduğuyla, Dünyanın nereden çıktığıyla uğraşmaya başladığını, badminton oynayacak zamanı olmadığını mı söylesin? Arkadaşı anlar mıydı bunu? Bütün soruların en önemlisi ve bir bakıma en doğalıyla ilgilenmek neden bu kadar zordu? Posta kutusunu açarken kalbinin hızla attığını duydu. Önce banka hesaplarıyla annesine gelmiş birkaç büyük sarı zarf çıktı sadece. Oysa... O tanımadığı kişiden bir mektup daha gelmesini ne kadar da ummuştu. İçeri girip kapıyı kapadığı anda büyük zarflardan birinin üstünde kendi adının yazılı olduğunu gördü. Yapıştırılıp kapatılmış zarfın arka yüzünde şöyle bir şey yazılıydı. Felsefe kursu. Büyük bir özen göstermek gerek. Sophie çakıllı yolu geçti. Çantasını merdivene bıraktı. Diğer mektupları paspasın altına koydu ve hemen arka bahçeye koştu. Mağarasına sığınmalı, büyük mektubu orada açmalıydı. Şerakan da peşinden koşmuştu. Bunu engellemek imkansızdı tabi. Ama Sophie, kedinin kimseye bir şey söylemeyeceğinden emindir. Zarfın içinden ataşla tutturulmuş, daktiloyla yazılmış üç büyük kağıt çıktı. Hemen okumaya başladı Sophie. Felsefe nedir? Sevgili Sophie, Birçok insanın çeşitli hobileri vardır. Kimileri eski para veya pul biriktirir, kimisi el işlerinden zevk alır, kimisi de bütün zamanını bir spor dalına ayırır. Okumaktan hoşlananlar da çoktur. Ancak okuduğumuz şeyler de birbirinden çok farklıdır. Birileri sadece gazeteleri ve çizgi romanları okur. Başka birisi roman okumaktan, diğer birileri ise astronomi, hayvanlar alemi veya teknik buluşlar gibi değişik konuları içeren kitaplardan hoşlanır. Eğer ben atlarla veya değerli taşlarla ilgileniyorsam, diğer bütün insanlardan bu ilgimi paylaşmasını bekleyemem. Televizyondaki bütün spor karşılaşmalarını nefes almadan seyrediyorsam, başka birinin sporu can sıkıcı bulabileceğini de kabul etmem gerekir. Bütün bunlara rağmen, Herkesin ilgilenmesi gereken bir şey var mıdır? Kim olursa olsun ve nerede yaşarsa yaşasın, her insanı ilgilendiren bir şey var mıdır? Evet sevgili Sophie, bütün insanların üzerinde düşünmesi gereken sorular vardır. İşte bu kurs da bu soruları kapsayacak. Hayatta en önemli şey nedir? Açlık çekilen bir ülkede birine bu soruyu sorarsak cevap yemek olacak. Donmakta olan birine aynı soruyu sorarsak cevap sıcak olacaktır. Kendini yalnız ve çaresiz hisseden birine soracak olursak cevap mutlaka diğer insanlarla beraber olmak olacaktır. Ama bütün bu ihtiyaçlar giderildikten sonra bütün insanların ihtiyacı olan bir şey daha var mıdır hala? Filozoflar buna evet diye cevap verirler. Onlara göre insan sadece ekmekle yaşayamaz. Tabii ki bütün insanlar yemek yemelidir. Ayrıca sevilmeye ve ilgi görmeye ihtiyaçları vardır. Ama bütün insanların ihtiyacı olan bir şey daha vardır. Kim olduğumuzu ve neden yaşadığımızı bilmek. Neden yaşadığımız konusuna ilgi duymak, pul biriktirmek gibi rastlantısal bir ilgi değildir. Böyle sorularla ilgilenen insan neredeyse bu gezegende var olduğumuzdan beri insanların üzerinde konuştukları bir şeyle ilgilenmiş oluyor. Uzayın, kürenin ve burada oluşun hayatın ne olduğu sorusu. Son olimpiyat oyunlarında en fazla altın madalyayı kim aldı sorusundan çok daha büyük ve önemli bir sorudur. Felsefeye yaklaşmanın en iyi yolu felsefi sorular sormaktır. Dünya nasıl yaratıldı? Olup bitenin arkasında bir irade veya bir anlam var mıdır? Ölümden sonra hayat var mıdır? Böyle soruları cevaplayabilir miyiz acaba? Ve her şeyden önemlisi nasıl yaşamalıyız? Her çağda insanlar böyle soruları sordular. İnsanın ne olduğunu, dünyanın nereden geldiğini sormayan hiçbir kültür bilmiyoruz. Esasında sorabileceğimiz felsefi soruların sayısı çok da fazla değil. Bunların en önemlilerinden birkaçını zaten sorduk. Ama tarih sorduğumuz her soruya çok farklı cevaplar verildiğini gösteriyor bize. Felsefi sorular sormak onlara cevap bulmaktan daha kolaydır. Bugün de bu sorulara herkes kendi cevabını bulmalı. Ansiklopediye bakıp da ''Tanrı var mıdır?'' veya ''Ölümden sonra hayat var mıdır?'' gibi soruların cevaplarını bulamayız. Ansiklopedi nasıl yaşamamız gerektiğini de bize gösteremez. Ama başka insanların ne düşündüklerini okumak, hayat ve dünya hakkındaki kendi görüşümüzü oluşturmakta bize yardımcı olur. Filozofların gerçeğin peşine düşmeleri bir polisiye hikaye ile karşılaştırılabilir. Bazıları Anderson'ı katil olarak düşünür, diğerleri Nilsson'ı veya Jepson'ı. Çok önemli bir cinayeti polis bir gün bir anda çözebilir. Bazen bir sorunun hiçbir zaman çözülemeyeceğini de düşünebiliriz. Buna rağmen her sorunun bir cevabı vardır. Bir soruyu cevaplamak çok zor olsa da sorunun tek bir doğru cevabı olduğunu düşünebiliriz. Yani ölümden sonra bir varoluş vardır veya yoktur. Birçok eski soru bilim tarafından cevaplanmış durumdadır. Bir zamanlar ayın arka yüzünün nasıl göründüğü çok önemli bir soruydu. Böyle bir sorunun cevabı üzerinde konuşularak bulunamaz. Cevap herkesin hayal gücüne kalmıştır. Ama bugün ayın arka yüzünün nasıl göründüğünü kesin olarak biliyoruz. Ayda bir insanın oturduğuna veya ayın peynirden oluştuğuna inanmamız artık mümkün değil. 2000 yıl önce yaşamış eski Yunan filozoflarından biri, felsefenin insanların hayretiyle ortaya çıktığına inanmıştı. İnsana yaşamak öylesine tuhaf gelir ki, felsefi sorular da kendiliğinden oluşur, diye düşünüyordu. Bir sihirbazın oyunlarını seyretmek de aynı şeydir. Gördüğümüzün nasıl mümkün olduğunu kavrayamayız. Sihirbaz, iki beyaz ipek mendili yaşayan bir tavşana nasıl dönüştürebilir diye sorarız. Sihirbazın boş bir silindir şapkadan tavşan çıkarması nasıl anlaşılmaz bir şeyse, birçok insan için de dünya böyledir. Sihirbazın tavşan oyununda yaptığının bir aldatmaca olduğu açıktır. Ama bunun nasıl yaptığını meydana çıkarmak isteriz. Ancak dünya üzerine konuştuğumuzda durum biraz farklıdır. Dünyanın bir aldatmaca olmadığını biliriz. Çünkü dünyada yaşamaktayız ve onun bir parçasıyız. Aslında şapkadan çıkan beyaz tavşan biziz. Bu beyaz tavşanla aramızdaki fark, tavşanın sihirbazlık oyununun bir parçası olduğunu bilmemesidir. Bizim durumumuz farklı. Biz sır dolu bir şeylere katıldığımıza inanırız ve her şeyin nasıl bir araya geldiğini açıklamak isteriz. Not Beyaz tavşanı belki de bütün evrenle karşılaştırmak daha iyi olur. Biz tavşanın tüylerinin en diplerinde oturan kımıl kımıl böcekler gibiyiz. Ama filozoflar, Büyük sihirbazın gözlerinin içine bakabilmek için ince tüylerin uçlarına tırmanmayı denerler. Hala orada mısın Sophie? Devamı gelecek. Sophie kendinden geçmişti neredeyse. Hala orada mıymış? Okurken soluk almayı bile unutmuş olabilirdi. Kim getirmişti bu mektubu? Kim? Kim? Hilde Mollernak'a doğum günü kartı yollayan kişi değildi belli ki. Çünkü pul ve damga vardı onun kartında. Oysa sarı zarf elden getirilip posta kutusuna konmuştu. Tıpkı daha önceki beyaz zarflar gibi. Sophie saate baktı. Henüz üçü çeyrek geçiyordu. Annesinin işten gelmesine iki saat vardı daha. Tekrar bahçeye, posta kutusuna koştu. Acaba başka bir şey daha olabilir mi? Bir sarı zarf daha buldu. Üstünde yine kendi adı yazılıydı. Etrafa bakındı hemen ama kimseyi göremedi. Ormanın kenarına kadar koşarak her tarafı taradı gözleriyle. Bir tek insan olsun yoktu görünürdü. Birden ormanın derinliklerinde dalların kırıldığını duyar gibi oldu. Ama emin değildi. Hemen koşup bir şey bulmaya kalkışmak da boşuna olurdu. Eğer biri ondan kaçmak istiyorsa yetişmek hemen hemen imkansızdı. Sophie evin kapısını kapadı. Çantasını ve annesine gelen mektupları yere bıraktı. Odasına gitti. İçinde güzel taşlar biriktirdiği büyük kurabiye kutusunu açtı. Taşları yere döküp zarfları kutuya yerleştirdi. Kolunun altında kutuyla bahçeye çıktı yeniden. Daha önce Şerekan'a biraz daha mama vermeyi de ihmal etmedi. Pisi pisi pisi mağarasında zarfa açtı. Yine daktiloyla yazılmış sayfalar çıktı içinden. Okumaya başladı. İlginç bir varlık. İşte yine karşılaştık. Bu küçük felsefe kursunun uygun porsiyonlarda geldiğini kavramışsındır. Burada birkaç tane daha başlangıç notu bulacaksın. İyi bir filozof olabilmek için gereksindiğimiz tek şeyin hayret etme yeteneğimiz olduğunu söylemiş miydim? Eğer söylemediysem şimdi söylüyorum. İyi bir filozof olmak için gereksindiğimiz tek şey hayret etme yeteneğimizdir. Bütün küçük çocukların bu yeteneği vardır. Bunu herkes bilir. Birkaç ay sonra yepyeni bir gerçekliğin içine itilirler. Büyüdükçe bu yetenek azalmaya başlar. Bunun nedeni ne olabilir? Acaba Sophie sen bu soruyu cevaplayabilir mi? Yani eğer küçük bir bebek konuşabilseydi, nasıl ilginç bir dünyaya geldiğini anlatacaktı. Çünkü bebeklerin konuşamamasına rağmen, nasıl odadaki nesneleri bize gösterdiklerini ve merakla onları tutmaya çalıştıklarını görebiliriz. İlk kelimeleri söylemeye başlayınca çocuk ne zaman bir köpek görse durup hav hav der. Bebek arabasında nasıl zıpladığını ve kollarını nasıl salladığını görürüz. Hav hav hav hav. Arkasında birkaç seneyi bırakmış olan bizler çocuğun bu heyecanını biraz aşırı buluruz. Evet evet bu bir hav hav diyerek yolumuza devam ederiz ama sen şimdi güzelce tekrar yerine otur. Daha önce köpekleri gördüğümüz için biz böyle heyecanlanmayız. Çocuk bir köpeğin yanından geçerken artık heyecan göstermediği güne kadar bu heyecanlı senaryo belki de yüzlerce kez tekrarlanır. Bir fil veya bir su aygırı için de bu geçerlidir. Çocuk doğru dürüst konuşmayı öğrenmeden çok önce veya felsefi düşünmeyi öğrenmeden çok önce dünya onun için bir alışkanlık haline gelmiştir. Çok yazık bence. Önemli olan sevgili Sophie, senin de hayatı olduğu gibi kabul eden insanlardan biri olmaman. Emin olmak için kendi felsefe kursumuza başlamadan önce birkaç düşünce deneyi yapacağız. Ormanda bir gezintiye çıktığını düşün bire kendini küçük bir uzay gemisine giderken buluyorsun. Gemiden küçük bir Marslı çıkmış ve sana bakıyor. Bu durumda ne düşünürsün? Aslında bunun çok önemi yok. Kendinin bir Marslı olduğunu hiç düşündün mü? Tabii ki bir gün başka bir gezegenden gelen bir yaratıkla karşılaşmak o kadar kolay değil. Başka gezegenlerde hayatın olup olmadığını da tam bilemiyoruz. Ama kendi kendinle karşılaşmış olduğunu düşünebilirsin. Belki güzel bir günde birden bire durup kendini yeni bir gözle görebilirsin. Belki bu tam da bir orman gezisi sırasında olabilir. Ben ilginç bir yaratığım diye düşünürsün. Sır dolu bir hayvanım ben. Yüzyıllık yıllık uykudan uyanır, ben kimim diye sorarsın. Evrende bir gezegen üzerinde dolaşıp durduğunu bilirsin. Ama evren nedir? Günün birinde kendinle karşılaşabilirsen, o zaman başlangıçta söz ettiğimiz Marslı kadar gizemli bir şey keşfetmiş olursun. Bir uzay yaratığı görmekten öte bir şeydir bu. Kendinin de böyle ilginç bir yaratık olduğunun farkına varırsın. Hala orada mısın Sophie? Bir düşünce deneyi daha yapalım. Bir sabah anne, baba ve belki de 2-3 yaşında olan küçük Thomas mutfakta kahvaltı ediyorlar. Birdenbire anne sofradan kalkıp mutfak tezgahına doğru dönüyor ve sonra baba tavana doğru yükseliyor. Sence Çamız bu duruma ne diyecektir? Belki de parmağıyla babasını gösterip ''Baba uçuyor'' der. Tabii ki Çamız şaşıracaktır ama o zaten hep şaşırmaktadır. Baba her zaman tuhaf şeyler yapar. Kahvaltı masasının üzerinde uçmak onun gözünde pek önemli bir şey değildir. Her gün küçük bir makine ile tıraş olmakta, bazen dama tırmanıp televizyon antenini oraya buraya döndürmekte veya bazen başını arabanın motoruna sokup simsiyah dışarı çıkmaktadır. Şimdi sıra anneye geldi. Çamısın ne dediğini duydu ve arkasına döndü. Ne dersin? Masanın üzerinde uçan babayı görünce nasıl bir tepki gösterecek sence? Elinden reçel kavanozunu düşürecek ve korkudan bir çığlık atacaktır. Baba tekrar koltuğuna oturduğunda belki de onu doktora götürmek gerekecektir. Artık masada nasıl oturulacağını öğrenmeliydi. Sence neden Thomas ve annesi bu kadar farklı tepkiler gösteriyorlar? Bu bir alışkanlık sorunu. Bunu aklında tut. Anne insanların uçamayacağını çoktan öğrenmiştir. Ama Thomas öğrenememiştir. Bu dünyada neyin mümkün olup neyin olamayacağından hala emin değildir. Ama bu dünyanın kendisi Sophie, sence dünya olabilecek bir şey mi? O da boşlukta uçup duruyor ne de olsa. Acıklı olan, büyüdükçe alışkanlıklarımızın sadece yerçekimi yasasıyla sınırlı kalmaması, aynı zamanda dünyanın kendine de alışırız. Görünen o ki, çocukluğumuz sırasında dünyaya hayret etme yeteneğimizi kaybediyoruz. Ama bu sırada, çok önemli bir şeyi de kaybetmiş oluyoruz. Filozofların tekrar hayata kazandırmak istedikleri şey de budur işte. Derinlerimizde bir yerde, bir şey bize hayatın büyük bir sır olduğunu söyler. Bu, düşünmeyi öğrenmeden çok önce yaşadığımız bir duygudur. Altını çiziyorum. Bütün bu felsefi sorular, bütün insanları ilgilendirir ancak, herkes filozof olmaz. Farklı nedenlerle, İnsanlar günlük hayata öylesine bağlanırlar ki hayata hayret etme duygularını bastırırlar. Onlar tavşanın tüylerinde ta diplere yerleşip orada rahat ederler ve bütün bir hayatı aşağıda geçirirler. Çocuklar için dünya ve onun üzerinde olup biten her şey yenidir ve her şey onları şaşırtır. Yetişkinler içinse durum farklıdır. Birçok yetişkin dünyayı olağan bir şey sayar. İşte bu noktada filozoflar önemli bir farklılık gösterir. Bir filozof hiçbir zaman bu dünyaya bütünüyle alışamaz. Filozoflar için dünya hala kavranamaz bir şey, sırlarla dolu bir bulmacadır. Filozoflarla küçük çocukların önemli bir ortak yanı vardır. Diyebiliriz ki bir filozof bütün ömrü boyunca küçük bir çocuk gibi duyarlı kalabilir. Sevgili Sophie, Şimdi bir seçim yapmalısın. Bu dünyaya hala alışmamış bir çocuk musun, yoksa böyle bir şeye asla izin vermeyeceğine yemin etmiş bir filozof musun? Eğer kendini ne çocuk ne de filozof gibi hissediyorsan, bunun sebebi dünyaya uyum sağlamış olup hiçbir şeyin seni artık şaşırtmıyor olmasıdır. Bu durumda tehlike kapıdadır artık. Bu tehlikeden korunmak için, bu felsefe kursunu alıyorsun. Senin miskin ve umursamaz insanlardan olmanı istemiyorum. Senin uyanık bir yaşam sürmeni istiyorum. Sana vereceğim bu kurs tamamıyla bedavadır. Dolayısıyla devam etmezsen paranı geri alacak değilsin. Herhangi bir zaman kursa devam etmek istemezsen bu bir sorun olmayacak. Sadece posta kutusuna bir not bırak. Örneğin bir canlı kurbağa koy. Ama mutlaka posta kutusunun renginde olsun. Postacıları korkutmak istemeyiz. Kısaca özetleyelim. Beyaz bir tavşan boş bir silindir şapkadan çıkarılır. Bu tavşan çok büyük olduğundan bu numara milyarlarca yıl sürer. İnce tüylerin en tepesinde çocuklar dünyaya gelir. İşte bu yüzden çocuklar bu inanılmaz sihirbazlık numarasına hayret ederler. Ama yaşlandıkça... Tavşanın tüylerinin diplerine doğru yerleşir, orada kalırlar. Bu tüylerin dibi çok rahattır. İşte o yüzden kürkün ince tüylerinden yukarı doğru tırmanmayı hiçbir zaman göze alamazlar. Sadece filozoflar dilin ve varoluşun en dış sınırlarına doğru tehlikeli bir yolculuk yapmayı göze alabilirler. Bunlardan bazıları yolda kaybolurlar. Ama diğerleri tavşanın tüylerine sıkıca tutunarak tırmanır ve... Yumuşak kürkün diplerinde iyi biçip yaşayan insanlara seslenirler. Bayanlar baylar. Boşlukta süzülüp duruyoruz. Ama kürkün dibindekilerin hiçbiri filozofun bu çığlıklarını aldırmaz. Üf, ne diye gürülçelip duruyorlar sanki derler. Sonra da konuşmalarına devam ederler. Tereyağını uzatır mısın lütfen? Hisse senetleri bugün ne kadar yükselmiş? Domatesin kilosu ne kadar? Lady bir çocuğu daha olacakmış. Duydunuz mu? Annesi eve geldiğinde Sophie allak bullak olmuştu. Esrarengiz filozofun mektupları kutunun içinde mağaraya saklanmıştı bile. Sophie ev ödevlerini yapmaya çalışmış ama okudukları üzerinde kafa patlatmaktan başka bir şey gelmemişti elinden. Daha önce hiç düşünmediği onca şey. Çocuk değildi artık ama tam bir yetişkin de sayılmazdı evrenin siyah silindir şapkasından çekip çıkarılan tavşanın yoğun tüylerle dolu kürkünün diplerine doğru ilerlemeye başlamış olduğunu fark ediyordu. Ama şimdi filozof gelmiş, durdurmuştu onu. sesine yapışmıştı bu adam. Kadın mıydı yoksa? Ve Sophie kürkün dibinden geri çekmiş, tekrar çocukken oynadığı tüye çıkarmıştı. Ve orada ince tüylerin tepesinde, dünyayı tıpkı gözlerini ilk açtığı sıralardaki gibi görmüştü Sophie. Filozof onu kurtarmıştı hiç kuşkusuz. Mektupların bu tanınmayan sahibi onu gündelik hayatın sıradanlığından kurtarmıştı. Annesi saat 5 sularında eve geldiği zaman Sophie onu neredeyse zorla oturma odasına götürüp bir koltuğa oturttu. ''Anne, yaşıyor olmamız garip gelmiyor mu sana?'' diye lafa başladı hemen. Annesi öyle bir şaşırdı ki cevap bile veremedi. Eve geldiğinde Sofie'yi hep ödevlerinin başında bulurdu oysa. ''Ey eh işte bazen'' dedi sonunda. ''Bazen mi? Yani demek istiyorum ki dünyanın var olmasını garip bulmuyor musun? Neden bahsediyorsun böyle?'' ''Sana bir şey soruyorum ama anlaşılan dünyayı çok olağan buluyorsun sen.'' ''Evet öyle bazen.'' Sofie... Filozofun ne kadar haklı olduğunu anlıyordu şimdi. Yetişkinler için dünya normal bir şeydi. Gündelik yaşamın yüzyıllık yıllık uykusuna yatmışlardı çoktan. Püh, kendini dünyaya o kadar alıştırmışsın ki seni artık hiç şaşırtmıyor dedi Sophie. Kusura bakma ama dediklerinden bir şey anlamadım. Dünyaya çok fazla alışmışsın dedim. Yani durum berbat. Nasıl böyle konuşursun benimle? Başka türlü söyleyeyim öyleyse, tam şu anda evrenin silindir şapkasından çıkarılan bir tavşanın kürkünde tüylerin dibinde yerleşmiş rahatına bakıyorsun. Birazdan da gidip patates haşlayacaksın. Sonra gazeteni okursun, yarım saat kestirip televizyon haberlerini izlersin. Sofi dinlerken annesinin yüzünde endişeli bir ifade belirdi. Gerçekten de mutfağa gidip patatesleri ocağa koydu. Sonra hemen oturma odasına dönüp bu kez de o Sophie'yi koltuğa oturttu. ''Uyuşturucu falan almıyorsun kızım değil mi?'' Sophie kendini tutamayıp güldü ama bu sorunun neden tam da şimdi sorulduğunu çok iyi anlıyordu. ''Deli misin sen?'' diye sordu. Bu insanı ancak daha aptal yapar. O gün uyuşturucu ve beyaz tavşan hakkında daha fazla konuşmadılar. MITLER İyi ve kötü güçler arasında hassas bir denge. Ertesi sabah posta kutusunda mektup yoktu. O gün okul çok uzun ve sıkıcı geldi Sophie'ye. Teneffüslerde Jorun'a özellikle iyi davranmaya çalıştı. Eve dönerken havalar kurur kurumaz çadırlarını alıp ormanda gezme planları yaptılar. Sophie yine posta kutusunu açıyordu şimdi. Önce Meksika'da damgalanmış küçük bir zarf buldu. Babasının gönderdiği bir kart çıktı içinden. Evi çok özlediğini ve geminin kaptanını ilk kez satrançta yenebildiğini yazmıştı babası. Kış tatili bittiğinde yanına aldığı 20 kilo kadar kitabı da hemen hemen bitirmişti. Ve işte bir zarf daha. Üstünde adı yazılı. Sarı bir zarf. Sofi hemen çantasını ve diğer mektupları eve bırakıp mağaraya koştu. Zarftan daktiloyla yazılmış yeni sayfaları çıkarıp okumaya başladı. Mitsel Dünya Görüşü Merhaba Sophie. önümüzde bir sürü şey var. En iyisi hemen başlamak. Felsefe deyince, bütünüyle yeni bir düşünme tarzı anlıyoruz. Bu tarz İsa'dan önce 6. yüzyılda Yunanistan'da ortaya çıktı. Daha önceleri İnsanların bütün sorularına değişik dinler cevap verirdi. Bu dini açıklamalar nesilden nesile mitler olarak aktarıldı. Bir mit, hayatın neden böyle olduğunu, nasıl böyle olduğunu anlatan tanrısal bir öyküdür. Binlerce yıl dünyanın her yerinde felsefi soruların mitsel açıklamaları birikip durmuştur. Yunan filozofları insanların bunlara güvenmemesi gerektiğini ispat etmeye çalıştılar. İlk filozofun nasıl düşündüğünü anlamak için mitsel bir dünya görüşüne sahip olmak ne anlama geliyor? Bunu kavramak zorundayız. Bunun için çok uzaklara gitmek gerekmiyor. İskandinavya'dan birkaç mitsel düşünce örneği verelim. Mutlaka çekiçli Thor'dan bahsedildiğini duymuşsundur. Norveç'te Hristiyanlık yayılmadan önce Norveçliler Thor'un iki teke tarafından çekilen bir arabayla gökyüzünde dolaştığına inanıyordu çekicini salladığı zaman şimşekler çakar, fırtınalar oluşurdu. Fırtına sözcüğünün Norveççesi Thor Dündür, yani "torun gürültüsü anlamına gelir. İsveççe'de ise Aska'dır. Asaka'da gökyüzündeki tanrıların yolculuğu anlamına gelir. Fırtına çıkıp şimşek çaktığında yağmur yağar. Bu Vikingler zamanında çiftçiler için hayat memat meselesiydi. İşte bu yüzden Thor, bereket tanrısı olarak adlandırılır. Neden yağmur yağıyor sorusunun mitsel cevabı, Thor'un çekicini sallamasıdır. Yağmur yağınca da tahıl topraktan fışkırır ve büyür. Aslında bitkilerin tarlalarda büyümesi ve meyve vermesi kavranabilir bir şey değildir. Ancak çiftçiler bütün bunların bir şekilde yağmurla bağlantılı olduğunun farkına varmışlardı. Ayrıca, Herkes Yağmur'un biraz da Thor'la ilgisi olduğuna inanmıştı. Bu da onu İskandinavya'nın en önemli tanrılarından biri yapmıştır. Thor başka bir nedenle de çok önemlidir. Bu da bütün dünya düzeni ile ilgilidir. Vikingler dünyanın üzerinde yaşanan kısmını sürekli dış tehdit altında olan bir acı olarak düşünüyorlardı. Dünyanın bu kısmına Midgard diyorlardı. Midgard, ortada duran imparatorluk demektir. Midgard'da ayrıca Asgard vardı. Asgard tanrıların eviydi. Midgard'dan önce Utgard vardı. Yani dış imparatorluk. Burada tehlikeli cinler otururdu. Bunlar daima kötü oyunlarla dünyayı yok etmeye çalışırlardı. Böyle kötü canavarlara kaos güçleri de denir. Kuzey dininde ve birçok diğer kültürde İnsanlar iyi ve kötü güçler arasında var olan tehlikeli bir güç dengesi olduğuna inanırlar. Cinlerin Midgard'a zarar vermesinin bir yolu bereket tanrıçası Freya'yı kaçırmaktı. Bunu başardıkları takdirde artık tarlalarda hiçbir şey yetişmez, kadınlar çocuk doğuramaz olacaktı. Bu nedenle iyi tanrıların cinleri engellemeleri çok önemliydi. Bu konuda da Thor'un önemli bir rolü vardı. Çekiç yalnız yağmur yağdırmaya yaramıyor, aynı zamanda Thor onu tehlikeli kaos güçlerine karşı bir silah olarak kullanıyordu. Çekiç ona neredeyse sonsuz bir güç sağlıyordu. Örneğin, çekicini bir cine fırlattığında onu öldürebilirdi, çekicini kaybetmek gibi bir korkusu yoktu. Zira çekiç bir bumerang gibi her defasında ona geri dönüyordu. Doğanın nasıl işlediğinin ve niçin iyi ve kötü arasında sürekli bir kavga olduğunun mitsel açıklaması böyleydi. Filozoflar böyle açıklamaları istemediler. Ama sadece açıklamak yetmiyordu. İnsanlar kuraklık, bulaşıcı hastalık gibi felaketlerin onları tehdit ettiğini tanılar anlayana kadar elleri böğürlerinde bekleyemezdi. Onlar da kötülere karşı savaşta yer almalıydılar. Bunu da dinsel eylemler veya ayinlerle gerçekleştiriyorlardı. Eski çağlarda kuzeyde en önemli dinsel eylem kurban kesmekti. Bir çarnıya kurban kesmek onun gücünü artırmak anlamına geliyordu. Örneğin insanlar kaos güçlerini yenebilmek için gerekli kuvveti sağlamak üzere tanrılarak kurban kesmek zorundaydılar. Kurban genellikle bir hayvan olurdu. Büyük olasılıkla Thor'a tekeler kurban edilirdi. Odine ise bazen insanlar da kurban edilirdi. Norveç'teki en ünlü miti Trimskvida destanından öğreniyoruz. Burada anlatıldığına göre Thor uyumaktadır ve uyandığında çekici kaybolmuştur. Son derece sinirlenen Thor'un elleri ve sakalı titrer. Arkadaşı Loki ile Fruya'ya giderler ve onun kanatlarını ödünç isterler. Böylece Loki Jotunheim'e uçacak ve cinlerin Thor'un çekicini çalıp çalmadığını öğrenecektir. Loki burada cin kralı Trim ile karşılaşır. Trim ona çekici yerin 80 mil altına gömdüğünü ve Froya onunla evlenmezse tanrılara çekici geri vermeyeceğini söyler. ''Hala orada mısın Sophie?'' İyi tanrılar birdenbire duyulmamış bir rehin alma olayı ile yüz yüze kalmışlardır. Cinler, tanrıların en önemli silahını ellerine geçirmişler ve onları çaresiz bir duruma düşürmüşlerdir. Cinler, torun çekicini ellerinde tuttukları sürece hem tanrıların hem de insanların dünyalarının üzerinde güç sahibi olurlar. Çekice karşılık froya, ama böyle bir değiş tokuş imkansızdır. Eğer Tanrılar bütün hayatı koruyan bereket tanrıçasını vermek zorunda kalırlarsa tarlalarda otlar sararacak, tanrılar ve insanlar ölecektir. Bu durumdan bir çıkış yolu yoktur. Hayatı tehdit eden istekleri karşılanmazsa Londra ve Paris'in ortasında bir atom bombası patlatacaklarını söyleyen bir terörist grubu düşünürsen ne dediğimi anlarsın. Mitin devamı şöyle... Loke Asgard'a geri döner ve Froya'ya gelinlik giymesini, çünkü bir cinle evlenmesi gerektiğini söyler. Ne yazık, ne yazık. Froya çılgına döner. Eğer bir cinle evlenecek olursa, insanların onun bir erkek delisi olduğunu düşüneceklerini söyler. Birdenbire Çarrahaim'ın aklına güzel bir fikir gelir. Thorun gelin gibi giyinmesini önerir. Thor'un kadına benzemesi için saçlarını bağlayıp göğüslerine taş koyacaklardır. Tabii ki Thor bu öneriden çok hoşlanmaz ama çekici geri almak için tanrıların başka şansı yoktur. Sonunda Thor gelin gibi giyinir. Loki ona nedime olarak eşlik eder. Haydi şimdi biz iki kadın cinlere gidelim der Loki. Günümüzün kavramları ile ifade edersek Thor ve Loki'nin tanrıların anti-terör timi olduğunu söyleyebiliriz. Kadın kılığında cinlerin kalesine girecek ve Thor'un çekicini kurtaracaklardır. Jotunheim'a varınca cinler hemen düğün törenini hazırlarlar. Fakat tören sırasında gelin yani Thor bütün bir öküzü ve 8 adet son balığını yer ve 3 fıçı bira içer. Trim hayretler içinde kalır kılık değiştirmiş anti-terör timi neredeyse yakayı ele verecektir. Loki, onları bu tehlikeden kurtarmak için Freya'nın boğazından Jotunheim'a gelecek olmanın sevinciyle sekiz gecedir bir lokma yemek geçmediğini anlatır. Trim, bu kez de duva kaldırıp gelini öpmek ister. Ama Thor'un sert bakışlarıyla karşılaşıp geri çekilir. Bu durumu da kurtarmak Loki'ye kalır. Bu kez de Düğünün sevinciyle gelinin 8 gecedir uyumadığını anlatır. Trim nikah sırasında gelinin kucağına konulmak üzere çekicin getirilmesini emreder. Kucağına çekiç konduğunda Thor çok sevinir. Önce Trim'i sonra Jotunheim'li cinleri öldürür. Böylece bu korkunç terör olayı mutlu sona ulaşır. Thor tanrıların James Bond'u veya Batman olarak bir kere daha kötüleri yenmiştir. Mitle ilgili anlatacaklarım bu kadar sofi. Peki burada asıl anlatılmak istenen nedir? Bütün bunlar bir eğlence olsun diye yazılmamıştır. Bu mitin açıklamak istediği bir şey var. Olası bir yorum şöyle. Bir kuraklık olduğu zaman insanlar niçin yağmur yağmadığını anlamak isterler. Belki de cinler torun çekicini çalmıştır. Kim bilir? Bu mitin Mevsimlerin değişimlerini de açıkladığı düşünülebilir. Kışın doğa ölüdür. Çünkü çorun çekici Jotunheim'dadır. Ama baharda tor çekicini yeniden ele geçirir. İnsanlar kavrayamadıkları bazı şeyleri mitlerle açıklamaya çalışır. Daha önce dediğimiz gibi insanlar sadece açıklamayla yetinmezler. Bu mitlerle yakın ilişkisi olan dinsel ayinlerle önemli olaylara Müdahale etmeyi denerler. İnsanların bir kuraklık sırasında ya da bereketsiz ürün senelerinde bu mitin içeriğini bir tiyatro oyunu gibi oynadıklarını düşünebiliriz. Belki de köyden bir adam gelin kılığına girip göğüslerine taş bağlayıp cinlerden çekici çalmaya çalışmaktaydı. Böylece yağmurun yeniden yağmasını ve ürünün yeşermesini sağlayabilirdi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki örneklerden de bildiğimiz gibi insanlar doğa olaylarını hızlandırmak için mevsim mitlerini oyunlaştırmayı adet haline getirmişlerdir. İskandinavya'nın mitler dünyasına kısaca göz attık. Thor ve Odin, Frey ve Freya, Hod ve Baldur gibi daha pek çok tanrı hakkında sayısız mit vardır. Filozoflar bu konuları irdelemeye başlamadan önce bütün dünyada bunlara benzer mitsel düşünceler vardı. İlk filozofların ortaya çıktığı Yunanistan'da bile mitsel bir dünya görüşü hakimdi. Yüzyıllarca bir nesil diğerine tanrılardan söz etti. Eski Yunan'daki tanrılardan birkaçının adları da şöyle. Zeus ve Apollon, Hera ve Athena, Dionsos ve Asklepios, Herakles ve Hephaistos. İsa'dan önce 700 yılında Homeros ve Hoseydos Yunan mit hazinesini yazıya geçirdiler. Bu, bütünüyle yeni bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü bu mitler yazılmadan üzerinde tartışmalar yapılması imkansızdı. İlk Yunan filozofları Homeros'un tanrı öğretisini eleştirdiler. Çünkü buradaki tanrılar insanlarla büyük benzerlikler gösteriyorlardı. Onlar da İnsanlar gibi bencil ve güvenilmezdiler. İnsanlık tarihinde ilk kez mitlerin de insanların düşüncelerinden başka bir şey olmadığı dile getirildi. Örneğin bu mitleri eleştirenlerden biri de İsa'dan önce 570'te doğan filozof Ksenofanes'tir. Ksenofanes, insanlar tanrıları kendilerine bakarak yarattı diyordu. Ölümlüler tanrıların da kendileri gibi doğduklarına benzer giysileri, sesleri ve biçimleri olduğuna inandılar. Siyahların tanrıları siyah ve basık borunlu, Trakyalılarınki ise mavi gözlü ve sarı saçlıdır. Eğer öküzler, atlar ve aslanlar da resim yapabilselerdi, atlar at, öküzler öküz benzeri tanrı resimleri çizer ve kendilerine benzeyen biçimlerde heykeller yaparlardı. Bu çağlarda Yunanlılar Yunanistan'da ve kolonileri olan Güney İtalya ile Küçük Asya'da, Anadolu'da şehir devletleri kurdular. Buralarda bütün bedensel işleri köleler yapıyor, özgür vatandaşlar ise politika ve kültüre zaman ayırabiliyorlardı. Bu hayat şartlarında insan düşüncesi büyük bir adım attı. Her bir birey toplumun nasıl örgütlenmesi gerektiği konusunda sorular sorabiliyordu. Aynı zamanda her bir birey o güne kadar gelmiş mitlerin etkisinde kalmadan felsefi sorular da sorabiliyordu. O zamanlar mitsel düşünce tarzından deneyim ve akla dayalı düşünmeye doğru bir gelişme oldu diyebiliriz. İlk Yunanlı filozofların hedefi doğa olaylarına doğal açıklamalar bulmaktı. Sufi büyük bahçeyi geçti boydan boya, okulda öğrendiği her şeyi unutmaya çalışıyordu. En önemlisi de doğa bilimle ilgili derslerde duyduklarını unutmaktı. Eğer şu bahçede yetişmiş olsa ve bunun dışında doğa hakkında hiçbir şey bilmese, ilkbahar nasıl bir yaşantı olurdu acaba? Neden günün birinde aniden yağmur yağmaya başladığını açıklamaya kalkışır mıydı? Karların neden yok olduğunu, güneşin neden gökte daha yükseklere tırmandığını anlamak için bir şeyler uydurur muydu? Elbette, emin de bundan ve zaten öyküyü kurmaya başlamıştı bile. Kış ülkeyi buz gibi pençesiyle yakalamış bırakmıyordu. Çünkü kötü kalpli Muriat güzel prenses Sikitayı soğuk bir zindanda tutsak etmişti. Ama bir sabah kahraman prens Bravato gelip genç kızı kurtardı. Sikita sevinç içinde çayırlarda dans etmeye başladı bir yandan da zindandayken yazdığı bir şarkıyı söylüyordu. Toprak ve ağaçlar bundan öyle etkilendi ki, karlar gözyaşına dönüştü. Ama güneş de gökte yükselip gözyaşlarını kuruttu. Sikitan'ın da kuşlar da söylemeye başladı. Ve güzel prenses, altın saçlarını çözünce, yere dökülen birkaç bukleden zambaklar yetişti tarlalarda. Sophie, güzel bir öykü yazdığını düşünüyordu. Mevsimlerin değişmesi hakkında başka bir açıklama olmasa kesinlikle inanırdı kendi bulduğu öyküye. İnsanların daima doğa olaylarını açıklama ihtiyacı duymuş olduğunu kavruyordu şimdi. Belki de böyle açıklamalar olmadan yaşamaları imkansızdı. Bu yüzden de henüz bilimin ortada bulunmadığı çağlarda düşünüp taşınıp mitleri yaratmışlardı. Doğa filozofları hiçbir şey yoktan var olmaz. O gün öğleden sonra annesi işten geldiğinde Sophie bahçedeki salıncakta oturmuş düşünüyordu. Felsefe kursuyla babasından doğum günü kartı alamayacak olan Hilde Mollernak arasında nasıl bir ilişki olabilirdi acaba? Sophie diye seslendi annesi uzaktan. Sana bir mektup var. Sophie neye uğradığını şaşırmıştı. Posta kutusunu kendisi boşaltmıştı oysa. Demek ki mektup filozoftan geliyordu. Peki annesine ne diyecekti şimdi? Yavaşça salıncaktan kalkıp annesine doğru yürüdü. Kulu yok, bir aşk mektubu herhalde. Sophie mektubu aldı. Açmayacak mısın? Ne diyecekti şimdi? Yanı başında annesi dururken aşk mektubunu açan birini gördün mü hiç? Annesinin bunun bir aşk mektubu olduğuna inanması daha iyiydi. Gerçi feci utanmıştı bundan. Çünkü yaşı aşk mektupları almak için henüz çok küçüktü. Ama hiç tanımadığı, üstelik kendisiyle kedinin fareyle oynaması gibi oynamakçı olan bir filozoftan Mektupla kurs gördüğü ortaya çıkarsa daha da becer olurdu. Küçük beyaz da bu da. Sophie odasında şu üç soruyla karşılaştı. Her şeyin yapı taşı olan bir ilk madde var mıdır? Su şaraba dönüşebilir mi? Toprak ve su nasıl canlı bir kurbağa haline gelebilir? Delice gelmişti bu sorular Sophie'ye ama... Akşam boyunca kafasını meşgul edip durmuşlardı. Ertesi gün okulda da sırayla düşündü üçünü de. Her şeyin yapı taşı olan bir ilk madde var mı? Ama böyle dünyadaki her şeyin ondan yapıldığı bir madde olsa bile birdenbire nasıl bir düğün çiçeğine ya da koskoca bir file dönüşebilirdi ki bu madde? Suyun şaraba dönüşmesi meselesi de buna benziyordu. Sophie İsa'nın sudan şarap yaptığını duymuştu tabii ama bunu öyle gerçek bir olay olarak anlamış değildi. Hem zaten İsa suyu gerçekten şaraba dönüştürmüş olsa bile bu ancak bir mucize olabilirdi yani olanaksız bir şey. Diğer yandan hem şarapta hem de neredeyse doğadaki her şeyde bol miktarda su bulunduğunu biliyordu Sophie ama... Her ne kadar bir salatalığın %95'i su olsa da sırf sudan ibaret değildi ya. Salatalığı salatalık yapan başka bir şey daha olmalıydı. Ve bir de şu kurbağa meselesi. Felsefe öğretmeni kurbağalara takmıştı anlaşılan. Sophie bir kurbağanın toprak ve sudan oluştuğunu kabul edebilirdi belki. Ama o zaman dünya tek bir maddeden yapılmamış demekti. Eğer dünya çeşitli maddelerden oluşmuşsa toprakla suyun birleşip kurbağayı meydana getirdiği de de elbette. Ama o zaman da önce kurbağa yumurtası ve iri baş olmaları gerekecekti. Çünkü ne kadar sular sansula bahçe toprağında kurbağa yetişemez. Öğleden sonra eve gelince posta kutusunda kalın bir zarf buldu. Daha önce de yaptığı gibi mağarasına gitti hemen. Filozofların projesi İşte yine karşılaştık. En iyisi lafı öyle beyaz tavşanlardan falan dolandırmadan bugünkü derse başlayalım. Antik çağdan bugüne kadar insanların felsefi sorular hakkında neler düşündüğünü kısaca anlatacağım sana. Her şeyi sırasına göre. Filozofların birçoğu başka bir devirde, ve belki bizimkinden çok farklı bir kültürel ortamda yaşamış olduğu için her filozofun projesi neydi diye sormak genellikle yararlıdır. Yani o filozofu asıl ilgilendiren şey neydi bunu kavramaya çalışmalıyız. Mesela bitkilerin ve hayvanların nasıl oluştuğunu araştırabilir bir filozof. Bir diğeri de ''Tanrı var mı, insanlar ölümsüz birer ruha sahip mi?'' diye sorabilir. Belli bir filozofun projesinin ne olduğunu saptadıysak, düşüncelerini de daha kolay izleyebiliriz. Çünkü bütün felsefi meseleleri birden ele alan filozof hemen hemen yoktur. Filozoflardan ve düşüncelerinden söz ederken hep erkekleri kastettim aslında. Çünkü felsefe tarihi de erkeklerin damgasını taşıyor. Bunun nedeni de kadının hem kadın hem de düşünen bir varlık olarak insanlık tarihi boyunca hep ezilmiş baskı altında tutulmuş olması kötü bir şey bu Çünkü birçok önemli deneyimin yitip gitmesine neden oluyor ancak bizim yüzyılımızda kadınlar felsefe tarihine tam anlamıyla adım atabildi sana ev ödevi verecek değilim en azından öyle karmaşık matematik problemleri çözmen gerekmeyecek İngilizce fiil çekimiyle de pek ilgilenmem ama arada sırada üzerinde düşünmen için birkaç soru soracağım bu koşullara razıysan başlayabiliriz Doğa filozofları İlk Yunan filozoflarından çoğunlukla Doğa filozofları diye söz edilir Çünkü bu düşünürler öncelikle doğayla ve doğal süreçlerle ilgilenmiştir etrafta gördüğümüz şeylerin nereden geldiğini daha önce sormuştuk günümüzde pek çok insan her şeyin bir zamanlar yokluktan çıkmış olması gerektiğine az çok inanmaktadır. Yunanlılar arasında pek yaygın değildi bu düşünce. Şu veya bu nedenle bir şeylerin her zaman var olmuş olması gerektiğinden hareket ediyorlardı. Yani asıl büyük mesele her şeyin nasıl olup da içten çıktığı değildi. Yunanlılar daha çok suyun nasıl canlı balıklara, cansız toprağında ulu ağaçlara ya da rengarenk çiçeklere dönüşebildiğini merak ediyorlardı. Küçücük bir çocuğun anne karnında büyümesi de en çok ilgilendikleri konulardandı tabii. Filozoflar doğada durmadan değişiklikler olduğunu açıkça görmekteydi. Ama nasıl olabiliyordu bu değişiklikler? Belli bir maddeden oluşan bir şey nasıl olur da bambaşka bir şeye, örneğin bir canlıya dönüşebilirdi? İlk filozofların ortak bir yanı bütün değişikliklerin ardında belli bir ilk maddenin yattığına inanmalarıydı. Bu fikre nasıl vardıklarını söylemek kolay değil. Sadece bu düşüncenin doğadaki değişikliklerin temelinde bir ilk maddenin bulunduğu tasavurundan kaynaklandığını biliyoruz. Her şeyin ondan gelip ona döndüğü bir şey olmalıydı bu. Bizim için ilginç olan ilk filozofların ne gibi yanıtlar getirmiş olduğu değil. Hangi soruları sordukları ve ne tür yanıtlar aradıkları. Tam olarak ne düşündüklerinden çok, nasıl düşündükleri önemli. Şunu biliyoruz. Bu filozoflar doğada görülen değişiklikleri merak ediyordu. Her zaman geçerli kalacak bazı doğa yasaları bulmaya çalışmışlardı. Doğada olup bitenleri anlatıla gelen mitlere başvurmadan açıklayabilmek istiyorlardı. En önemlisi de doğal süreçleri, doğanın kendisini gözlenmeyerek anlamaya çalışmalarıydı. Şimşeği ve gök gürültüsünü, kışı ve ilkbaharı tanrılar dünyasındaki bir takım olaylarla açıklamaktan çok farklı bir şey bu. Bu şekilde felsefe dine bağlı olmaktan kurtuldu. Diyebiliriz ki doğa filozofları bilimsel düşünce yönünde ilk adımları atmıştır. Böylece daha sonra gelişecek doğa bilimlerini başlatmış oldular. Doğa filozoflarının söylediği ya da yazdığı şeylerin çoğu bizlere ulaşamadan kaybolmuştur. Elimizdeki kısıtlı bilgiler de büyük ölçüde ilk filozoflardan birkaç yüzyıl sonra kadar yaşamış olan Aristoteles'in yazılarından kaynaklanmaktadır. Ama Aristoteles'te kendinden önceki filozofların vardığı sonuçları özetler sadece. Yani bu sonuçlara nasıl ulaştıklarını her zaman bilemiyoruz. Ama şu kadarını söyleyebiliriz. İlk Yunan filozoflarının projesi doğadaki değişikliklerin ardında yatan ilk maddeye dair sorularla ilgiliydi. Miletoslu Üç Filozof Sözü geçen filozofların ilki Anadolu'daki Yunan kolonilerinden Miletos'ta yaşamış olan Thales'tir. Sık seyahat eden biriydi Thales. Mısır'daki bir piramidin yüksekliğini nasıl saptadığı anlatılır. Gölgesi tam piramit kadar olduğu anda bu gölgenin uzunluğunu ölçmüş. Ayrıca İsa'dan önce 585'teki güneş tutulmasını da önceden hesapladığı söyleniyor. Talese göre her şeyin kökeni suydu. Bununla tam olarak ne kastettiğini bilmiyoruz. Belki de her türlü yaşamın suda oluştuğunu ve dağılıp giderken yine suya dönüştüğünü söylemek istemişti. Thales, Mısır'dayken Nil deltasındaki sular geri çekildikten sonra tarlaların ne kadar bereketli olduğunu kuşkusuz görmüştür. Yağmur yağınca kurbağa ve kurtçukların ortaya çıktığını da gözlemiş olabilir. Bunun dışında suyun nasıl buza ve buhara dönüşebildiğini de ve sonra yeniden su haline geldiğini kendine sormuştu herhalde. Bir de, her şeyin tanrılarla dolu olduğunu söylemişti Tales. Bu sözün anlamını da ancak tahmin etmeye çalışabiliriz. Belki de kara toprağı, her şeyin, tüm çiçeklerin ve başakların, böceklerin ve karafatmaların kaynağı olarak düşünmüştü ve sonra da toprakta gözle görülemeyecek kadar küçük yaşam tohumları bulunduğunu hayal etmişti. Homeros'un anlattığı tanrılardan söz etmediği kesin. Kaynaklarda adı geçen ikinci filozof yine Miletos'ta yaşamış olan Anaksimandros'tur. Üzerinde yaşadığımız dünyanın belirsiz bir şeyden çıkıp sonunda yine o şeye karışan pek çok dünyadan yalnızca biri olduğunu savunmuştu Anaksimandros. Belirsiz diye neyi anlatmak istediğini söylemek pek kolay değil. Ama Thales gibi belli bir maddeyi kastetmiş olmadığı açık. Her şey kökeninde bulunan bir şeyin kendinden çıkan şeylerden tamamiyle farklı olması gerektiğini düşünmüştü belki. Öyleyse ilk maddenin su gibi sıradan bir şey olamayacağı, belirsiz bir şey olması gerektiği besbelliydi. Miletoslu filozofların üçüncüsü olan Anaksimenes (yaklaşık İsa'dan önce 570-520) her şeyin kökeninde bulunan ilk maddenin havaya da soluk olduğunu savunmuştur. Anaksimenes, Thales'in öğretisinde suyun ilk madde sayıldığından haberdar da elbette. Peki ama su nereden çıkmıştı? Anaksimenes'e göre su sıkışmış havadan başka bir şey değildi. Yağmur yağarken suyun havada yoğunlaşıp düştüğünü görürüz. Anaksimenes suyun daha da sıkılaştırıldığında toprak haline geldiğini ileri sürmüştür eriyen buzdan kumun çıktığını gözlemlemiş olabilir. Diğer yandan ateşin de incelmiş hava olduğunu düşünüyordu. Yani Anaksimenes'e göre toprak, su ve ateş hep havadan oluşmuştu. Toprak ve su bir kez ortaya çıktıktan sonra tarlalarda yetişen bitkileri açıklamak pek zor sayılmaz. Belki de Anaksimenes toprak, hava, ateş ve su var olmadan yaşamın da oluşamayacağına inanıyordu ama asıl başlangıç noktası havaydı yani doğadaki tüm değişikliklerin altında bir ilk maddenin yatması gerektiği konusunda Thales'le fikirde Anaximenes hiçbir şey yoktan var olmaz Miletoslu filozofların üçü de her şeyin ondan yapıldığı bir sadece tek bir maddenin olduğuna inanıyordu ama Nasıl olur da bir madde birdenbire değişip bambaşka bir şey haline gelebilirdi? Bu soruya değişme meselesi diyebiliriz. Yaklaşık İsa'dan önce 500'den itibaren Güney İtalya'daki Elea'da yaşamış bazı filozoflar bu tür sorularla ilgilenmiştir. Bu Elealların en ünlüsü Parmenides'ti İsa'dan önce 544 480 Parmenides Var olan her şeyin ezelden beri var olduğuna inanıyordu. Yunanlılar arasında yaygın bir görüştü bu. Dünyada bulunan her şeyin hep ola geldiği neredeyse zaten besbelliydi eski Yunanlıların gözünde. Parmenides de hiçbir şeyin yoktan var olmayacağını savunmaktaydı. Ve var olan hiçbir şeyde yok olamazdı. Ama Parmenides bu kadarla yetinmedi. Gerçek herhangi bir değişikliğin mümkün olmadığını düşünüyordu. Hiçbir şey şu anda olandan başka bir şey haline gelemez. Tabii doğada durmadan bir takım değişimler gerçekleştiğinin farkındaydı Parmenides. Şeylerin nasıl değiştiğini duyularıyla algılıyordu. Ama bunu aklın söyledikleriyle bağdaştıramıyordu. Duyulara mı yoksa akla mı inanmak gerektiği konusunda bir karar vermek zorunda kalınca akla güvenmeyi tercih etti. Hani gözümle görmeden inanmam diye bir laf vardır. Parmenides gözüyle görse de inanmıyordu. Duyuların bize dünyayı yanlış tanıttığı, aklın insana söylediğinden farklı bir dünya resmi çizdiği görüşündeydi. Bir filozof olarak bize görünen her türlü biçimi duyusal yanılmalardan arıtmayı görevi sayıyordu. İnsan aklına böyle sıkı sıkıya inanan anlayışa Rasyonalizm, akılcılık adı verilmiştir. Rasyonalist bir düşünür, dünya hakkındaki bilgimizin kaynağı saydığı insan aklına büyük bir güven duyar. Her şey akar. Parmenides ile aynı dönemde Anadolu'daki Efesos kentinde yaşamış olan Herakleitos ise yaklaşık İsa'dan önce 544 480 tersine sürekli değişimler geçirmeyi doğanın temel bir niteliği saymıştır. Onun duyulara Parmenides'ten daha fazla güvenmiş olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Her şey akar demişti Herakleitos. Her şey hareket halindedir ve hiçbir şey sonsuza dek kalmaz. Bu yüzden de aynı ırmağa iki kez giremeyiz. Çünkü ikinci kez ırmağa girdiğimde ben de değişmiş bulunuyorum, ırmak da. Herakleitos'un işaret ettiği bir başka nokta, Dünyanın her zaman karşıtlıklar tarafından belirlendiydi. Hiç hasta olmasak, sağlığın ne olduğunu da bilemeyecektik. Hiç açlık çekmesek, tokluğun keyfini çıkaramazdık. Hiç savaş olmasa, barışın değerini bilemezdik. Ve eğer hiç kış gelmese, baharın da geldiğini fark etmezdik. Bütünün içinde hem iyinin hem de kötünün zorunlu bir yeri vardı Herakleitos'a göre. Karşıtlıklar arasındaki bu sürekli oyun olmadan dünyada var olmazdı. Herakleitos, tanrı hem gece hem gündüzdür. Hem kış hem de yazdır. Hem savaş hem de barış. Hem açlık hem de tokluktur demişti. Tanrı sözcüğünü kullanıyor ama tabii kastettiği mitlerdeki tanrılar değil. Herakleitos'a göre tanrı ya da tanrısallık bütün dünyayı kapsayan bir şeydir. Tanrı kendini tam da sürekli değişen ve karşıtlıklarla dolu olan doğada göstermektedir. Tanrı sözcüğü yerine çoğu zaman Yunanca akıl anlamına gelen Logos sözcüğünü kullanmıştır. Biz insanlar hep aynı şekilde düşünmesek ve aynı akla sahip olmasak bile, Herakleitos'a göre doğada olup biten şeyleri yönlendiren bir dünya aklı olmalıdır. Bu dünya aklı ya da doğa yasası her şeyde bulunur ve, tüm insanların ona uygun şekilde davranması gerekir. Oysa çoğu insan kendi kişisel aklına göre yaşamaktadır. Böyle düşünüyordu Herakleitos ve diğer insanlara da pek yüksek bir değer biçtiği yoktu. Pek çok insanın düşüncesi çocuk oyunlarından farksız da onun gözünde. Yani Herakleitos doğadaki tüm değişimler ve karşıtlıklar arasında bir tür birlik ya da bütünlük bulmaktaydı. Her şeyin altında yatan bu şeye de Tanrı ya da Logos adını vermişti. 4 Temel Madde Parmenides ile Herakleitos bir bakıma birbirinin tam karşıtıydı. Parmenides'in aklı hiçbir şeyin değişemeyeceğini bildiriyordu. Buna karşılık Herakleitos'un duysal deneyimi ise doğada hep değişimler olduğunu açıkça göstermekteydi. Hangisi haklıydı acaba? Aklın dediğine mi inanalım yoksa duyulara mı güvenelim? Hem Parmenides hem de Herakleitos ikişer önerme getirmiştir. Parmenides şöyle diyor. A. Hiçbir şey değişemez. B. Dolayısıyla duyusal izlenimlere güvenilemez. Buna karşılık Herakleitos şunu söylemektedir. A. Her şey değişir, her şey akar. B. Duyu izlenimlerine güvenilebilir. Filozoflar arasında bundan daha derin bir görüş ayrılığı da olamaz herhalde. Peki ama hangisi haklı? Felsefeye içinde dolandığı bu yumaktan çıkmanın bir yolunu sonunda Sicilyalı Empedokles, yaklaşık İsa'dan önce 494-434 gösterecekti. Parmenides'in de Herakleitos'un da birer önermesinin doğru olduğunu ama başka bir noktada her ikisinin de yanıldığını öne sürdü. Empedokles'e göre bu büyük anlaşmazlığın kaynağında filozofların neredeyse doğal bir şekilde sadece bir tek ilk madde bulunduğunu varsayması yatıyordu. Eğer bu doğru olsaydı, akıl ile duyuların verdiği bilgiler arasındaki uçurum gerçekten aşılamazdı. Elbette suyun bir balığa ya da kelebeğe dönüşmesi mümkün değildir. Su hiç değişemez. Arusu sonsuza dek arusu olarak kalacaktır. Yani Parmenides hiçbir şeyin değişmediğini söylerken haklıydı. Ama Empedokles bir yandan da duyularımızın bildiklerine güvenmemiz gerektiğini söyleyen Herakleitos'a da hak veriyordu. Gördüklerimize inanmamız gerekir ve doğada durmadan bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Empedokles şu sonuca vardı. Sadece bir tek ilk maddenin olduğu düşüncesinden vazgeçmek gerekiyordu. Ne hava ne de su tek başına bir gül fidanına ya da bir kelebeğe dönüşebilirdi. Yani doğanın bir temel maddeden çıkıp gelişmiş olması mümkün değildi. Empedokles'e göre doğada dört ilk madde ya da kendi deyişiyle kök vardır. Toprak, hava, ateş ve su. Doğadaki değişimler bu dört maddenin birbirine karışıp ayrışması sayesinde gerçekleşmektedir. Çünkü her şey... Toprak, hava, ateş ve sudan meydana gelmiştir. Ama karışım oranları farklıdır. Bir çiçek ya da hayvan öldüğünde dört ana madde birbirinden ayrılmış demektir. Böyle bir değişikliği gözlerimizle görüp izleyebiliriz. Ama bir yandan da toprak ve hava, ateş ve su hiç değişmeden kalır. Yer aldıkları karışımlardan hiç etkilenmezler. Yani her şey değişiyor demek doğru değildir. Aslında bir şeyin değiştiği yoktur. Dört değişik maddeyi karıştırıp ayırıyor, sonra yeniden karıştırıyoruz. Bütün olup biten bundan ibaret işte. Bunu bir ressamın yaptıklarıyla karşılaştırabiliriz. Eğer ressamın elinde tek bir renk, diyelim ki kırmızı varsa yeşil ağaçların resmini yapamayacaktır. Ama eğer sarı, kırmızı, mavi ve siyah boyalara sahipse bunları farklı oranlarda karıştırarak yüzlerce değişik renk elde edebilir. Mutfak işleri de bir başka örnek. Dolabımda sadece un varsa kek yapabilmek için sihirbaz olmam gerekir. Ama hem yumurta ve un hem de süt ve şeker bulunuyorsa bu dört ham maddeyle çeşit çeşit kekler pişirebilirim. Empedokles'in toprak, hava, ateş ve suyu Doğanın kökleri olarak görmesi bir rastlantı değildi. Daha önce başka filozoflar ilk maddenin su, hava ya da ateş olması gerektiğini kanıtlamaya çalışmışlardı. Su ve havanın doğadaki önemli unsurlar olduğunu Thales ve Anaximenes vurgulamıştı. Yunanlılar ateşi de çok önemli sayıyordu. Örneğin güneşin yaşam için ne kadar önemli olduğunun ve insan ya da hayvanlardaki beden ısısının farkındaydılar. Belki de yanan bir tahta parçası dikkatini çekmişti Empedokles'in. Yanma sırasında bir şey çözülüp dağılmaktadır. Tahtadan gelen çatırtı ve fokurtuları duyarız. Bu sudur. Bir de duman çıkar. Bu da havadır. Ateşi zaten görüyoruz. Alevler söndüğünde geriye küller kalır. Yani toprak. Empedokles'in Doğadaki değişimlere dört kök maddenin birbirine karışması ve ayrışmasının yol açtığını gösterdikten sonra geriye hala cevaplanması gereken bir soru kalmaktadır. Bu maddeler neden bir araya gelip yeni bir yaşam oluşturuyor ve bir karışım, örneğin bir çiçek, neden tekrar dağılıp gidiyor? Buna yanıt olarak doğada iki farklı kuvvetin etkide bulunması gerektiğini söylemişti Empedoclesi. Bunlara sevgi ve çatışma adını vermişti. Şeyleri birleştiren sevgidir, parçalayan ise çatışma. Demek ki Empedokles madde ile kuvvet arasında bir ayrım yapıyor. Bu dikkat etmemiz gereken bir nokta. Günümüzde de bilim temel maddeler ile doğa kuvvetleri arasında ayrım yapmaktadır. Çeşitli temel maddeler ve birkaç doğa kuvvetinin etkileşiminden hareketle bütün doğal süreçleri açıklayabileceğine inanıyor modern bilim. Empedokles'in ele aldığı bir başka soru da, bir şeyi duyumladığımız sırada tam olarak neyin olduğuydu. Örneğin nasıl oluyor da bir çiçeği görebiliyorum? O anda nasıl bir şey gerçekleşiyor? Bunu hiç düşündün mü Sofi? Eğer düşünmediysen işte tam sırası. Empedokles doğadaki diğer her şey gibi gözlerimizin de Toprak, hava, ateş ve sudan oluştuğunu düşünüyordu. Yani gözümdeki toprak gördüğüm şeyde bulunan toprağı algılar ve gözümdeki hava da görülen şeydeki havayı. Ateş ateşi, su da suyu kavrar. Eğer gözümüzde bu maddelerden biri bulunmasaydı doğanın tümünü göremeyecektik. Her şeyde, her şeyden biraz vardır. Belli bir ilk maddenin, örneğin suyun, Doğada gördüğümüz şeylere dönüşebileceği düşüncesine katılmayan bir başka filozof da Anaxagoras'tı. İsa'dan önce 500-428. Üstelik toprak, hava, ateş ya da suyun kana ya da kemiğe dönüşebileceği görüşüne de katılmıyordu bu filozof. Anaxagoras'a göre doğa gözle görülemeyen çok küçük parçalardan oluşmuştu. Her şey daima biraz daha küçük parçalara bölünebilirdi ama... En küçük parçada bile her şeyden biraz vardı. Eğer deri ve saç başka bir şeyden ortaya çıkmıyorsa, içtiğimiz sütte ve yediğimiz yemeklerde de deri ve saç bulunuyor demekti. Modern döneme ait iki örnek, Anaksagoras'ın ne kastettiğini anlamaya yardımcı olabilir. Günümüzde lazer tekniği sayesinde hologramlar oluşturulmaktadır. Bir otomobil hologramı parçalansa da, Hala otomobil resmini bütün halinde görebiliriz. Hatta elimizde daha önce tamponu gösteren parça kalmış olsa bile. Çünkü bütün resim en küçücük parçada bile yer almaktadır. Aslında vücudumuzun yapısı da böyledir. Parmağımdan yolduğum bir deri hücresindeki hücre çekirdeği sadece derimin özelliklerini barındırmakla kalmaz. Aynı hücrede gözlerim, saçlarımın rengi parmaklarımın sayısı ve biçimi gibi pek çok bilgi bulunur her hücrede vücudumdaki diğer bütün hücrelerin yapısı ayrıntılı olarak betimlenmiştir yani her bir hücrede her şeyden biraz vardır bütün en küçük parçada bile yer almaktadır her şeyden biraz barındıran bu en küçücük parçalara anaksagoras tohum ya da filiz diyordu Empedokles'e göre Parçaları birleştirip bütün haline getirenin sevgi olduğunu hatırlayalım. Anaksagoras da bir bakıma düzeni sağlayan ve insanları, hayvanları, çiçekleri ve ağaçları ortaya çıkaran bir kuvvet tasavvur etmiş. Bu kuvvete ruh veya akıl, Nous adını vermişti. Anaksagoras'ın bizim için ilginç bir yanı da yaşamı hakkında biraz bilgi sahibi olduğumuz ilk Atinalı filozof olmasıdır. Anadolu'da doğmuş 40 yaşlarında Atina'ya göç etmişti ama tanrı tanımazlıkla suçlandığı için bu kentten ayrılmak zorunda kaldı. Suçlamaya yol açan görüşlerinden biri de Güneş'in bir tanrı değil, Peloponisos yarımadasından daha büyük ateşten bir kütle olduğuydu. En çok ilgilendiği konulardan biri de astronomiydi. Gökteki bütün cisimlerin yerle aynı maddeden yapıldığını düşünüyordu. Bir göktaşını inceleyerek varmıştı bu sonuca. Dolayısıyla başka gezegenlerde de insanların yaşıyor olabileceği görüşündeydi. Ayın kendiliğinden parlamadığını, ışığını yerden aldığını da ileri sürmüştü. Ve bir de güneş tutulmalarının nasıl olduğuna dair bir açıklama getirmişti. Not Gösterdiğin ilgi ve dikkat için teşekkürler Sophie. Belki de her şeyi iyice anlamak için bu bölümü 2-3 kez okuman gerekecek. Ama zaten bir şeyi anlayabilmek biraz da kendi katkını gerektirir. Her şeyi beceren bir arkadaşın eğer bunun için hiçbir çaba harcamış değilse çok da hayranlık duymazsın ona. İlk madde ve doğadaki değişimlerle ilgili sorulara getirilmiş en iyi cevap için yarına kadar beklemen gerekecek. Demokritos'ta tanışacaksın yarın. Ama şimdilik başka ipucu yok. Sophie mağarasında oturmuş, delikten dışarıya bakıyordu. Bütün bu okuduklarından sonra düşüncelerine çeki düzen vermesi pek kolay değildi. Bildiğimiz su buz ya da buhara dönüşebilirdi ancak başka bir şey olamayacağı belliydi. Hatta su karpuz bile olamazdı. Çünkü karpuzda da sudan başka şeyler bulunuyordu. Ama bu kadar emin olabilmesini sağlayan bunları öğrenmiş olmasıydı öğrenmiş olmasa buzun sadece sudan oluştuğunu öyle kesin bir şekilde söyleyebilecek miydi bakalım o zaman çok dikkatli gözlemler yapması suyun nasıl donup buz haline geldiğini ve buzun nasıl eridiğini izlemesi gerekecekti Sophie bir kez daha bilgilerini hiç kullanmadan her şeyi kendi kendine düşünmeyi denedi Parmenides Değişmenin hiçbir biçimini kabule yanaşmamıştı. Sophie bunun üzerinde düşündükçe giderek daha çok hak veriyordu ona. Parmenides'in aklı bir şeyin birdenbire başka bir şey haline gelebileceğine yatmamıştı. Bunu söylemiş olması da gerçekten cesaret gerektiren bir şeydi. Çünkü böylece Parmenides herkesin her zaman doğada gördüğü değişimleri reddetmiş oluyordu. Herhalde birçokları alay etmişti onunla. Empedokles de dünyanın birden fazla ilk maddeden meydana gelmek zorunda olduğunu açıklarken aklını kullanmayı bilmişti doğrusu. Böylece doğadaki farklılaşmalar mümkün oluyor ama bunun için hiçbir şeyin değişmesi gerekmiyordu. Yunanlı filozof basit bir akıl yürütmeyle bulmuştu bunu. Bir yandan da doğayı gözlemişti tabii ama öyle bugünkü bilim gibi kimya analizleri yapacak imkanı yoktu. Bütün her şeyin toprak, hava, ateş ve sudan oluştuğu tam da aklına yatmamıştı Sofin’in. Ama bunun ne önemi vardı ki? Esas olarak haklıydı Empedokles. Gözümüzle gördüğümüz onca değişimi, aklımızı yitirmeden kabul etmenin tek yolu birden fazla ilk madde olduğunu tasarlamaktı. Sofi felsefeden çok hoşlanmıştı. Çünkü her şeyden önce bütün düşünceleri kendi zekasıyla izleyebiliyordu. Okulda öğrendiklerini hatırlaması da gerekmiyordu üstelik. Felsefeyi öğrenmek diye bir şey olamayacağı sonucunu çıkardı bundan. Ama belki filozofça düşünmeyi öğrenebilirdi. Demokritos Dünyanın en dahice oyuncağı Sophie, tanımadığı felsefe öğretmeninden gelen Daktilo ile yazılmış kağıtları sakladığı kurabiye kutusunu kapattı. Emekleyerek mağaradan çıktı. Bir an durup bahçeyi seyretti. Birden dün olup bitenler geldi aklına. Annesi kahvaltı masasında da aşk mektubu diye takılmıştı ona. Aynı şey tekrar olmasın diye posta kutusuna koştu ama. İki gün üst üste aşk mektubu almak iki kat daha fazla utanmasına sebep olurdu. İşte bir küçük beyaz zarf daha. Yavaş yavaş mektupların bir sisteme göre geldiğini fark ediyordu Sophie. Her gün öğleden sonra posta kutusundan büyük bir sarı zarf çıkıyordu. Sophie onu okurken filozof sessizce gelip küçük bir beyaz zarf bırakıyordu kutuya. Demek ki Sophie'nin onu görüp kim olduğunu bulması işten bile değildi aslında. Yoksa bir kadın mıydı? Odasına gidip pencerenin başına geçti mi posta kutusunu gayet iyi görebiliyordu. Şu esrarengiz filozofun kimliğini keşfedecekti sonunda. Beyaz zarflar hiç yoktan kendi kendine oluşamazdı ki. Sophie ertesi gün iyice dikkat etmeye kararlıydı. Sonra zaten cuma geliyordu. Bütün bir hafta sonu boyunca zamanı olacaktı. Odasına gidip zarfa açtı. Kağıtta sadece bir tek soru vardı ama aşk mektubundaki üç sorudan da daha acayipti bu defa ki. Lego neden dünyanın en dahice oyuncağıdır? Legoyu gerçekten dünyanın en dahice oyuncağı sayıp saymadığını bile bilmiyordu Sophie. Yıllardan beri oynadığı yoktu bunlarla. Hem Legonun felsefeyle ne ilgisi olduğunu da hiç anlamıyordu. Ama uslu ve çalışkan bir öğrenciydi ne de olsa. Dolabının en üst gözünü karıştırdı uzun bir süre. Sonunda çeşit çeşit boylarda ve biçimlerdeki legolarla dolu bir naylon torba buldu. Çok uzun zamandan beri ilk kez bu küçük plastik parçalardan yeni bir şeyler yapmayı deniyordu şimdi. Az sonra lego hakkında düşünceler geliştirmeye başladı. Legoyla bir şeyler inşa etmek kolay bir iş diye düşündü. Boyları ve biçimleri farklı ama... Yine de hepsini birbirine bitiştirmek mümkün. Üstelik kırılmaları da söz konusu değil. Kırılmış bir lego gördüğünü hiç hatırlamıyordu Sophie. Yıllarca önce ilk geldiklerinde nasılsa yine öyle yeni ve parlak görünüyordu bu plastik parçalar. En önemlisi de legolarla her şeyi yapabilirdi. Sonra onları yeniden dağıtıp bambaşka bir şey çıkartsabilirdi ortaya. Daha ne isteyebilirdi ki insan? Lego'yu dünyanın en dahice oyuncağı saymak bir bakıma doğruydu gerçekten de. Ama yine de bunun felsefeyle ne ilgisi olduğunu hala anlayabilmiş değildi. Az sonra kocaman bir bebek evi çıkmıştı ortaya. Uzun zamandır hiçbir şeyin bu kadar hoşuna gitmemiş olduğunu kendi kendine itiraf etmek istemiyordu. İnsanlar oyun oynamayı ne diye bırakıyor sanki? Annesi eve gelip de Sophie'nin bebek evini görünce söyledikleri neredeyse ağzından dökülüvermişti. ''Ne güzel, hala çocuk gibi oynayabiliyorsun.'' ''Yok canım, karışık felsefi sorular üzerinde çalışıyorum ben.'' Annesi içini çekti. Büyük beyaz tavşan ve silindir şapka gelmişti aklına. Ertesi gün Sophie okuldan geldiğinde İçi kağıt dolu büyük sarı zarf gelmişti yine odasına çıktı. Hemen okumak istiyordu içindekileri ama bugün bir yandan da posta kutusunu gözlemeye niyetlenmişti. Atom Kuramı İşte yine karşındayım Sophie. Bugün büyük doğa filozoflarının sonuncusunu anlatacağım sana. Bu filozof, Kuzey Ege kıyısındaki Liman Kenti Aptera'da yaşamış olan Demokritos'tu. Yaklaşık İsa'dan önce 460-370. Eğer Lego ile ilgili soruyu yanıtlayabildiysen, Demokritos'un projesini anlamakta güçlük çekmeyeceksin. Kendinden önceki filozoflarla bir noktada hemfikirdi Demokritos. Doğadaki değişimler bir şeyin gerçekten değiştiği anlamına gelmiyordu. Bu yüzden her şeyin gözle görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından meydana geldiğini varsaymış, her biri ebedi ve değişmez olan bu yapı taşlarına atom adını vermişti. Atom sözcüğü bölünmez anlamına gelir. Şeyleri meydana getiren parçaların sonsuza dek daha küçük parçalara bölünemeyecek olması, Demokritos'un gözünde çok önemli bir saptamaydı. Eğer... Atomlar hep biraz daha yoğuntulup küçük parçalara ayrılacak olsaydı, doğada durmadan su katılan bir çorba gibi incelir, gittikçe sıvılaşırdı. Ayrıca doğadaki yapı taşlarının sonsuza dek var kalması gerekiyordu. Çünkü hiçbir şey yoktan var olmazdı. Bu hususta Parmenides ve Eleallara katılıyordu Demokritos. Aynı zamanda atomların katı birer kütle olduğunu düşünüyordu. Ama birbirinin aynı olmaları imkansızdı. Çünkü eğer atomlar hep aynı olsalardı, bir araya gelip gelincikten zeytin ağacına, keçi derisinden insan saçına kadar çeşit çeşit şeyleri nasıl oluşturduklarını açıklayamazdık. Demokritos'a göre doğadaki atomlar sonsuz ölçüde çeşitlidir. Bazıları yuvarlak ve kaygandır, bazıları ise düzensiz ve eğiktir. Böyle farklı biçimleri olduğu için de çok değişik cisimler halinde birleşebilirler. Ama ne kadar çok ve çeşitli olsalar da bütün atomlar ebedidir, değişmez ve bölünmezler. Bir cisim, örneğin bir ağaç ya da hayvan, ölüp dağılmaya başladığında atomları etrafa saçılır ve yeni bir cismin oluşumunda yer alabilir. Çünkü atomlar uzamda hareket etmekle birlikte, Çeşit çeşit kancaları ve kopçaları bulunduğundan hep birbirlerine takılarak etrafta gördüğümüz cisimleri meydana getirirler. Herhalde Lego derken neyi kastettiğimi artık anlamışsındır. Demokritos'un atomlara atfettiği özelliklerin neredeyse hepsi Legoda da bulunur. Ve çeşitli şekiller yapmaya elverişli olmaları da bu yüzdendir. Her şeyden önce tıpkı atomlar gibi Legolar da bölünemez biçim ve büyüklükleri birbirinden farklıdır. Katı birer kütle halinde bulunurlar. Bir bakıma kanca ve kopçaları da vardır ve olabilecek her türlü şekilde birleştirilebilirler. Sonra tekrar ayrıştırılmaları ve yeni cisimler yapmak için kullanılmaları mümkündür. Zaten legoların bu kadar çok sevilmesi de hep yeniden kullanılabilir olmalarından kaynaklanır. Aynı legoyu Bugün bir otomobile, yarın bir şatoya yerleştirebilirsin. Hem legoların ebedi olduğunu da söyleyebiliriz. Bugünün çocukları anne babalarının çocukluğundan kalma legolarla oynuyordur belki de. Balçığa da istediğimiz şekli verebiliriz. Ama tekrar tekrar kullanamayız. Çünkü daima daha küçük parçalara ayrışır ve çok küçük balçık topraklarını alıp yeni cisimlere takamayız. Bugün Neredeyse Demokritos'un atom öğretisinin doğru olduğunu söyleyebilecek durumdayız. Doğa birbiriyle birleşip ayrışan çeşitli atomlardan oluşuyor gerçekten de. Burnumun ucundaki hücrede yer alan bir hidrojen atomu, eskiden bir filin hortumunda bulunmuş olabilir. Kalbimdeki karbon atomu ise bir dinozorun kuyruğunda. Günümüz bilimi atomların daha küçük temel parçacıklara bölünebildiğini göstermiştir. Bunlara proton, nötron ve elektron diyoruz. Üstelik belki bunların da daha küçük parçalar halinde ayrışması söz konusu. Ama yine de fizikçiler bunun herhangi bir sınırı bulunduğu konusunda görüş birliğine sahip. Doğayı oluşturan en küçük parçalar var olmak zorunda. Demokritos'un elinde bugünkü elektronik araçlar yoktu. Kullanabileceği tek araç akıldı. Ama akıl başka bir seçenek tanımıyordu. Hiçbir şeyin değişmediğini, yoksan var olup sonra yok olmayacağını kabul edersek, doğa birleşip ayrışan çok küçük yapı taşlarından oluşmak zorunda demektir. Doğa süreçlerine müdahale eden bir kuvvet ya da ruh söz konusu değildi Demokritos için. Var olan tek şey atomlar ve boş uzamdı. Sadece maddi şeylere inandığı için onun bir maddeci, Özdekçi, materyalist olduğunu söylüyoruz. Yani atomların hareketinin ardında herhangi bir amaç yatmıyordu. Doğa bütünüyle mekanik bir şeydi. Ama bu bütün olup bitenlerin rastlantı olduğu anlamına gelmez. Çünkü her şey doğanın değişmeyen yasalarına göre gerçekleşir. Demokritos her olayın doğal, şeylerin kendisinden kaynaklanan bir nedeni olduğuna inanıyordu. Hatta... Rivayete göre Pers kralı olmaktansa bir doğa yasası keşfetmeyi yeğlediğini söylemiş. Demokritos'a göre atom kuramı duyumlarımızı da açıklayabiliyordu. Eğer bir şey duyumsuyorsak bu boş uzamda atomların hareket etmesinin bir sonucudur. Ayı görmemi sağlayan şey ay atomlarının gözüme ulaşmasıdır. Peki ya bilinç? O da atomlardan. Yani bir takım maddi şeylerden oluşamaz ya. Demokritos'a göre oluşur. Ruh özellikle yuvarlak ve kaygan olan ruh atomlarından meydana gelmiştir. Bir insan öldüğünde her tarafa doğru uçuşur ruh atomları ve tam o sırada oluşmakta bulunan yeni bir ruha katılabilirler. İnsanın ölümsüz bir ruha sahip olmadığı anlamına gelir bu. İşte Yine bugün pek çok insanın katıldığı bir düşünce. Demokritos gibi bu insanlar da ruhun beyne bağlı olduğunu, beyin dağıldıktan sonra herhangi bir bilince sahip olamayacağımızı düşünmektedir. Demokritos'un atom kuramı Yunan doğa felsefesini geçici olarak sona erdirmişti. Herakleitos'un doğadaki her şeyin aktığı görüşüne katılıyordu Demokritos. Çünkü biçimler bir vardır bir yoktur. Ama... Bütün bu akan şeylerin ardında kalıcı, değişmeyen, akmayan bir şey bulunur. Demokritos'un atom dediği şeylerdir bunlar. Sophie okurken pencereden bakıp durmuştu. Mektupların kimliği belirsiz yazarı görünecek miydi bakalım? Şimdi de sokağa dikmişti gözlerini. Bir yandan da okuduklarını düşünüyordu. Demokritos'un düşünce çizgisini çok sade bulmuştu. Ama bir o kadar da zekice. Hem ilk madde hem de değişimler sorununa çözüm getirmişti Demokritos. O kadar karışık bir soruydu ki bu filozoflar kuşaklar boyunca içinden çıkamamıştı. Ama sonunda Demokritos sadece aklını kullanarak meseleyi halletmişti. Sophie'nin içinden gülmek geliyordu şimdi. Doğanın hiç değişmeyen minicik parçalardan oluştuğu doğru olmak zorundaydı. Tabi Aynı zamanda doğadaki bütün biçimlerin aktığını söyleyen Herakleitos da haklıydı. Çünkü bütün insanlar ve hayvanlar ölüyor, hatta koskoca dağlar bile yavaş yavaş yok olup gidiyordu. Ama işin asıl önemli yanı, bu dağların daha da fazla bölünemeyen ve hiç kırılmayan küçük parçacıklardan meydana gelmiş olduğuydu. Demokritos bir yandan da yeni sorular ortaya atmıştı. Örneğin her şeyin mekanik bir tarzda olup bittiğini söylemiş, Empedokles ve Anaksagorasın tersine varoluşun ruhsal kuvvetler içerdiğini kabul etmemişti. İnsanın ölümsüz bir ruhu olduğuna da inanmıyordu. Bunu da doğru buluyor muydu peki Sophie? Emin değildi. Ama felsefe kursuna henüz yeni başlamıştı ne de olsa. Kader Falcı aslında yorumlanması olanaksız bir şeyi yorumlamaya çalışır. Sophie, Demokritos'la ilgili sayfaları okurken bahçe kapısını gözetlemeyi de unutmamıştı. Yine de her ihtimale karşı posta kutusuna bir bakmaya karar verdi. Evin kapısını açtığında dışarıdaki merdivende küçük bir zarf gördü. Ve tabi adres yerinde Sophie Amutsen yazılıydı. Demek ki esrarengiz filozof kandırmıştı Sofii'yi. Tam da posta kutusunu dikkatle gözetlediği gün başka bir yönden gelip eve sokulmuş, mektubu merdivene bırakıverip ormana doğru sıvışmıştı. Tüh! Peki ama bugün Sofi'nin posta kutusunu gözetleyeceğini nereden biliyordu? Belki de pencerede görmüştü onu. Neyse, hiç olmazsa annesi eve gelmeden zarfı bulmuştu Sofii. Yine odasına gidip mektubu açtı. Beyaz zarfın arka yüzü biraz ıslanmıştı, kenarlarında da birkaç derin çentik vardı. Neden acaba? Kaç gündür yağmur falan yağdığı yoktu ki? Küçük kağıtta şunlar yazılıydı. ''Kadere inanır mısın? Hastalık Tanrı'nın verdiği bir ceza mıdır? Tarihi hangi kuvvetler yönlendirir? Kadere inanır mı? Hayır.'' İnanmaz aslında. Ama inanan pek çok insan tanıyordu Sophie. Örneğin sınıftaki kız arkadaşlarından birçoğu dergilerdeki burç köşelerini okurdu. Eğer astrolojiye inanıyorlarsa kadere de inanıyorlar demekti. Çünkü astrologlara göre gökteki yıldızların konumu yeryüzündeki insanların yaşamı hakkında bilgi verebilirdi. Eğer... İnsan karşılaştığı kara kedinin uğursuzluk getireceğine inanıyorsa kadere de inanmış mı oluyordu acaba? Sophie düşündükçe kadere inanmanın birçok örneği geldi aklına. Mesela neden tahtaya vur derlerdi durmadan? Neden ayın 13'ü cumaya gelirse bu uğursuz bir gün sayılırdı? Bazı otellerde 13 numaralı oda bulunmadığını bile duymuştu Sophie. Belli ki batıl inancı olanlar çok fazlaydı. Batıl inanç. Biraz garip değil miydi bu laf? Eğer insan Hristiyanlığa veya İslamiyete inanıyorsa buna sadece inanç deniyordu. Ama astroloji veya ayın 13'üne gelen cuma gününün uğursuzluğu söz konusuysa al sana batıl inanç. Başka insanların inandığı şeylere batıl inanç deme hakkını kim kendinde bulabilirdi ki? Sophie'nin emin olduğu bir şey vardı yine de. Demokritos belli ki kadere inanmıyordu. Maddeciydi o. Sadece atomlara ve boş uzama inanırdı. Kağıttaki öbür soruları da düşünmeye çalıştı Sofi. Hastalık Tanrı'nın verdiği bir ceza mı? Bugün böyle bir şeye inanan yoksu ki artık. Ama sonra Sofi'nin aklına pek çok insanın iyileşmek için Tanrı'ya dua ettiği geldi. Öyleyse bu kişilerin inancına göre... Tanrı kimin hasta, kimin sağlıklı olacağına karışıyor olmalıydı. Son soru en zor olanıydı. Tarihe neyin yön verdiğini hiç düşünmemişti Sophie. İnsanlardan başka kim olacak ki tarihe yön veren? Tanrı veya kader olsa insanların özgür iradesinden söz edilemez demekti. Bu özgür irade konusu Sophie'nin aklına bambaşka bir şey getirmişti. Esrarengiz filozofun kendisiyle köşe kapmaca oynamasına neden razı olsun? Neden bu kez de kendisi ona bir mektup yazmasın? İster kadın olsun ister erkek ya gece ya da ertesi gün posta kutusuna yeni bir mektup getirecekti bu filozof nasıl olsa. Sophie böylece felsefe öğretmeni için bir mektup bırakmaya karar verdi ve hemen işe koyuldu. Henüz hiç görmediği birine mektup yazmak çok zor geliyordu doğrusu. Bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi yazdığını bile bilmiyordu. Aynı şekilde genç mi yoksa yaşlı mı olduğundan da haberi yoktu. Hatta Sophie'nin tanıdığı biri bile olabilirdi. Az sonra mektup bitmişti. Sayın Filozof, Cömertçe sunduğunuz mektupla felsefe kursunun değerini çok iyi takdir edebiliyorum. Ama kim olduğunuzu bilmemek de beni çok üzüyor. Bu nedenle sizden ricam adınız ve kimliğinizle ortaya çıkmanız. Buna bir karşılık olarak ben de sizi bizim evde kahve içmeye davet edeceğim. Ama lütfen annemin olmadığı bir saatte. Kendisi hafta içi her gün 7.30'dan 17'ye kadar işte olur. Aynı günler ben de okula gidiyorum. Ama perşembeleri hariç. Daima iki çeyrek geçe evde oluyorum. Üstelik çok iyi kahve yaparım. Şimdiden teşekkürler. Dikkatli öğrenciniz Sophie Amutsen'den. Yaş 14. Sevgiler. Kağıdın en altına da Lütfen cevabınızı bekliyorum diye ekledi. Biraz fazla resmi olmuştu mektup sanki. Ama yüzünü bile görmediği birine nasıl hitap edeceğini saptamak hiç de kolay değildi. Mektubu pembe bir zarfa koydu. Zarfı yapıştırıp adres yerine sadece filozofa sözcüğünü yazdı. Mektubu posta kutusuna koyacaktı ama bir mesele vardı. Mektubu annesinin bulmaması gerekiyordu. Yani Sophie mektubu annesi eve gelmeden önce posta kutusuna bırakmalı, ertesi sabah gazete gelmeden önce gidip bakmayı unutmamalıydı. Eğer... Akşam ya da gece boyunca kendisine yeni bir mektup gelmemişse pembe zarfı geri almak zorundaydı. Neden her şey bu kadar karışıktı sanki? O akşam Sophie günlerden cuma olduğu halde erkenden odasına çekildi. Annesi pizza ve televizyondaki polisiye diziyle onu kandırmak, biraz daha kalmasını sağlamak istemiş ama Sophie yorgun olduğunu yatağa uzanıp kitap okuyacağını söylemişti. Annesi ekrandaki filme kapılmışken Sophie de belli etmeden mektubunu kutuya götürüverdi. Annesinin ciddi şekilde tasalandığı belliydi. Sophie beyaz tavşandan ve silindir şapkadan söz ettiğinden beri kadıncağızın ses tonu bile değişmişti. Annesini endişelendirmek istemiyordu Sophie. Ama şimdi mutlaka odasına gidip posta kutusunu gözetlemesi lazımdı. Saat 11'e doğru annesi odasına geldiğinde Sofi pencerede oturmuş sokağa bakıyordu. ''Yoksa posta kutusunu mu seyrediyorsun?'' diye sordu annesi. ''İstediğim şeyi seyrederim.'' ''Sanırım gerçekten aşık olmuşsun sen Sofi. Ama arkadaşın yeni bir mektup daha getirse de gecenin ortasında yapmaz bunu.'' ''Hay Allah!'' Sophie, bu aşık olma konusunun zevksizliğine dayanamıyordu. Ama annesini buna inandırmaktan başka çaresi de yoktu. Annesi devam etti sözlerine. Tavşanla silindir şapkayı anlatan da o muydu? Sophie başını salladı. Ee, uyuşturucu falan kullanmıyor ya? Artık annesinin durumu üzmeye başlamıştı Sophie. Böyle endişeler yaşamasına daha fazla seyirci kalamazdı. Ama tabii ilginç düşüncelerin mutlaka uyuşturucu etkisiyle ilgili olduğuna inanmak saçmalığın dik alasıydı aslında. Yetişkinler bazen gerçekten gerzekleşebiliyordu. Annesine dönüp konuştu Sofi. Bak anne, hiçbir zaman uyuşturucu kullanmayacağıma dair sana şimdi şurada söz veriyorum. Ayrıca o da kullanmıyor. Ama felsefe çok meraklı. Yaşı senden büyük mü? Sophie bu kez başını iki yana salladı. Aynı yaşta mı? Sophie başıyla onayladı. Muhakkak çok hoş biridir canım benim. Hadi şimdi biraz uyumaya çalış. Ama Sophie gözleri sokağa dikili daha uzun süre oturdu pencerede. Saat 1'e doğru iyice uykusu gelmişti. Gözleri kapanıp duruyordu. Tam yatmaya gidiyorken Ormandan bu yana gelmekte olan bir gölge ilişti gözüne. Dışarısı karanlıktı neredeyse. Ama yine de bir insan süliyetini seçecek kadar ışık vardı. Sophie'ye oldukça yaşlı gibi gelen bir adam da bu. En azından Sophie'den çok büyüktü. Başında bere gibi bir şey vardı. Bir an yukarıya, eve doğru baktı sanki. Ama Sophie'nin odasında ışık yanmıyordu. Adam posta kutusuna gitti. Büyük bir zarf bıraktı. Tam bıraktığı anda da Sophie'nin mektubunu fark etti. Elini kutuya sokup yakaladı mektubu ve hemen geri dönüp yürümeye başladı. Orman yolunda ilerledi ve gözden kayboldu. Sophie kalbinin küt küt attığını duyuyordu. Ona kalsa geceliğiyle fırlar adamın peşinden koşardı. Ama hayır bu kadarına cesareti yoktu. Gece yarısı hiç tanımadığı bir adamın peşine takılamazdı. Mektuba gelince işte onu mutlaka hemen almalıydı. Bir anda merdivenden sessizce iniverdi. Evin kapısını dikkatle açtı. Posta kutusuna gitti doğruca. Az sonra elindeki büyük safla odasına dönmüştü bile. Yatağına oturdu, heyecan içinde soluğunu tutmuştu. Öylece birkaç dakika daha geçip de Evdeki sessizliğin sürdüğünü görünce mektubu açtı. Başladı okumaya. Tabii ki kendi mektubuna yarın sabahtan önce cevap alamazdı. KADER Tekrar merhaba sevgili Sophie. İzninle bir noktayı vurgulamak istiyorum. Sakın beni bulmaya kalkışma. Nasıl olsa bir gün tanışacağız. Ama bunun zamanı ve yerini benim belirlemem gerekiyor. Benden söylemesi. Umarım söz dinlersin öyle değil mi filozoflara dönelim doğadaki değişimlere doğal açıklamalar getirmek için nasıl uğraştıklarını gördük oysa daha önce mitler tarafından açıklanıyordu bu tür değişimler ama başka konularda da batır inancın ayıklanması gerekliydi hem sağlık ve hastalık hem de politik alanlarında görüyoruz bunu her ikisi de Yunanlıların evvelce kadere çok inandıkları alanlardı. Kadere inanmak, neler olacağının önceden belirlenmiş olduğuna inanmak demektir. Dünyanın her yerinde karşılaşıyoruz bu anlayışla. Hem bugün hem de tarihin bütün devirlerinde. Örneğin Kuzey Avrupa'da, İzlanda soylarına dair destanlarda alın yazısı çok önemli bir yer tutar. Ayrıca Yunanlılar'da ve başka halklarda değişik kehanetler yoluyla insanların kaderlerini bir ölçüde bilebileceği düşüncesi çıkıyor karşımıza. Bir insanın ya da bir devletin kaderinin çeşitli şekillerde önceden görülebileceği ve belli işaretlerin yorumlanabileceği inancıdır bu. Hala iskambil falı açan, avuç içindeki çizgileri okuyan ya da yıldızları yorumlayan pek çok insan var. Kahve falına bakarak gelecekte olacakları söylemek de çok yaygın bir şey. Kahveyi içip bitirince fincanın dibinde hep telve kalır biraz. İşte bu telve belli bir resim ya da desen oluşturabilir. En azından düş gücümüzün de yardımıyla görebiliriz böyle şeyler. Eğer telvede bir otomobil resmi belirmişse belki de kahveyi içen kişi yakında uzun bir otomobil gezisine çıkacaktır. Belli ki Falcı aslında yorumlanması olanaksız bir şeyi yorumlamaya çalışmaktadır. Falcılık sanatının tipik ve değişmez bir özelliğidir bu. Zaten aslında bakıp yorumlanan şey böyle belirsiz olduğu için de falcıya karşı çıkmak pek kolay değildir. Gökteki yıldızlara baktığımızda parıldayan noktacıklardan oluşmuş bir karmaşa görürüz. Yine de tarih boyunca birçok insan yıldızların bize yeryüzündeki yaşamamız hakkında bir şeyler anlattığına inanmıştır. Anlaşılan bugün bile önemli bir karar almadan önce astrologlara danışan politikacılar var. Delfoi Kahini Yunanlılar, ünlü Delfoi Kahini'nin insanlara kaderleri hakkında bilgi verebileceğine inanırdı. Kehanet tanrısı Apollon, burada topraktaki bir yarığın üstünde, bir sandalyede oturan Rahibe Pithia ile konuşurdu. Yarıktan uyuşturucu buharlar çıkar, Pithia'nın başını döndürürdü. Apollon'un sözcülüğünü yapabilmesi için gerekliydi bu sarhoşluk. Delfoi'ye gelen biri sorusunu önce tapınan rahiplerine söyler, onlar da soruyu Pithia'ya aktarırdı. Pithia'nın yanıtı öyle anlaşılmaz ya da çok anlamlı olurdu ki rahiplerin bunu soru sahibine açıklaması gerekirdi. Yunanlılar bu şekilde Apollon'un bilgeliğinden yararlanmış oluyordu. Çünkü onun her şeyi bildiğine inanırlardı. Hem geçmişteki hem de gelecekteki her şeyi. Delfo'yu kâinle danışmadan savaşa çıkmak ya da önemli kararlar almak birçok hükümdarın cesaret edemeyeceği bir şeydi. Bu durumda Apollon rahipleri halk ve ülke hakkında pek çok bilgiye sahip diplomatlar ve danışmanlar gibiydi. Delphi Tapınağı'nda kazılı ünlü bir yazı vardı. Kendini tanı. İnsanların kendilerini insandan daha fazla bir şey saymaması gerektiği ve hiç kimsenin kaderinden kaçamayacağı anlamına geliyordu bu. Yunan dünyasında kaderine yakalanan insanlara dair hikayeler oldukça boldu. Giderek bu trajik yaşam öykülerinden bir dizi sahne eseri Trajediler çıktı ortaya. En tanınmış örnek... Kral Oidipus'tur. Tarih Bilimi ve Tıp Yunanlılara göre kader sadece bireylerin hayatlarını belirlemekle kalmıyor, bütün dünyaya yön veriyordu. Örneğin bir savaşın sonucu tanrıların müdahalesine bağlanarak anlaşılabilirdi. Bugün de tanrının ya da başka gizemli güçlerin tarihsel olayları yönlendirdiğine inananlar çoktur. Ama Yunan filozofları doğal süreçlere doğal açıklamalar getirmeye çalıştıkça yavaş yavaş bir tarih bilimi de gelişmeye başladı. Bu bilimin amacı dünyadaki olayların akışını belirleyen doğal nedenleri bulmaktı. Savaşta bir devletin yenilgiye uğraması tanrıların öç alma arzusuna bağlanmıyordu artık. En ünlü Yunan tarihçileri Herodot, İsa'dan önce 484-424, Türk'idi destir İsa'dan önce 46400. Daha önceleri Yunanlılar hastalıklardan da tanrıları sorumlu tutmuşlardı. Bulaşıcı hastalıklar çoğu kez Tanrıların verdiği bir ceza olarak kabul edilirdi. Ama eğer Tanrılara gereğince kurban sunulursa insanları iyileştirebilirlerdi. Bu anlayış kesinlikle sadece Yunanlılarda görülen bir şey değildir. Yakın dönemde, modern tıp bilimi gelişene kadar her hastalığın doğaüstü bir nedeni olduğu inancı çok yaygındı. Bugün hala kullandığımız influenza grip terimi aslında bir insanın yıldızların olumsuz etkisi altında bulunduğunu anlatıyordu. Hala bütün dünyada bazı hastalıkları, örneğin AIDS, tanrının verdiği bir ceza sayanlar var. Ayrıca birçokları da hasta bir insanın doğaüstü yollardan iyileşebileceğine inanıyor. Yunanlı filozoflar yepyeni bir düşünsel yolda ilerlemekteyken, bir yandan da sağlık ve hastalığa doğal açıklamalar bulmak isteyen bir Yunan hekimlik bilimi çıktı ortaya. Söylendiğine göre bu bilimin kurucusu İsa'dan önce 460 civarında Ege Denizi'ndeki Kos adasında doğan Hipokrates'ti. Hipokratesçi hekimlik geleneğine göre, Hastalıktan korunmanın en iyi yolu ılımlı ve sağlıklı bir yaşam biçimiydi. Böyle yaşayan biri doğal olarak sağlıklı kalacaktı. Hastalıkların nedeni doğanın bedensel ya da ruhsal bir denge bozukluğu yüzünden rayından çıkmasıdır. İnsan için sağlığın yolu ılımlılık, uyum ve sağlıklı bir bedende sağlıklı bir ruhtu. Günümüzde hala bir hekimlik ahlakından söz edilmektedir. Hekimin mesleğini belli ahlaki ilkelere göre yürütmesi demektir bu. Örneğin bir hekim sağlıklı insanlara uyuşturucu madde içeren reçeteler yazamaz. Ayrıca hastanın sağlık sorunları ile ilgili söylediklerini başkalarına anlatamaz. Bu anlamda sırsaklama yükümlülüğü vardır. Bütün bu düşünceleri de Hipokrates'e kadar izleyebiliriz. Günümüz hekimleri hala Hipokrates'in öğrencilerine ettirdiği kendi adıyla anılan yeminle meslek hayatına başlamaktadır. Bana bu sanatı öğretene anam ya da babammış gibi saygı göstereceğim. Servetimi onunla paylaşacak, gerektiğinde bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Çocuklarını kendi kardeşlerim gibi görecek, isterlerse bu sanatı onlara karşılık beklemeden öğreteceğim. Tıp yasasına göre genel ilkelerini açıklayarak, dersler vererek, ve her türlü öğretim yöntemini kullanarak bu sanatı kendi oğullarıma olduğu kadar öğretmenimin oğullarına ve yeminli öğrencilere de anlatacağım. Uygulayacağım yöntemler yeteneklerime ve muhakeme gücüme göre hastalarımın yararı doğrultusunda olacak, onlara zarar vermekten kaçınacağım. Benden istense bile kimseye öldürücü bir ilaç vermeyecek, bu konuda tavsiyede bulunmayacağım ve özellikle de hiçbir kadına çocuk düşürmesinde yardımcı olmayacağım kimin evine gidersem gideyim yalnızca hastanın iyiliğini düşünecek kötülük ve ahlaksızlıktan sakınacağım en önemlisi kadın ya da erkek köle ya da özgür insan hiç kimseyi baştan çıkarmaya çalışmayacağım hastaya bakarken ya da onun yanından ayrıldıktan sonra özel yaşamla ilgili dışarıda yüksek sesle söylenmemesi gereken ne görürsem göreyim ve ne duyarsam duyayım bu konuda tümüyle sessiz kalacak, gördüklerimi ve duyduklarımı kutsal bir sır sayacağım. Sofi cumartesi sabahı uyandığında heyecan içinde yatağında doğruldu. Bütün bunlar bir rüya mıydı yoksa filozofu gerçekten görmüş müydü? Bir eliyle yatağın altını yokladı. Evet, gece gelen mektup Oradaydı işte. Yunanlıların kader inancı ile ilgili okuduğu şeyleri çok iyi hatırlıyordu. Yani rüya değildi gördüğü. Elbette görmüştü filozofu. Hatta ona yazdığı mektubu aldığını da kendi gözleriyle görmüştü işte. Kalkıp yatağın altına baktı. Yazılı kağıtları almak için elini uzattı. Ama o da ne? En arkada duvarın kenarında kırmızı bir şey vardı. Bir şal mı acaba? Sofi yatağın altına girip kırmızı ipekten bir şal çıkarttı. Daha önce hiç görmüş değildi bunu. Dikkatle inceledi şalı ve kenarındaki siyah yazıyı görünce küçük bir çığlık atmaktan alamadı kendini. Hilde yazılıydı şalda. Hilde! Peki ama kimdi bu hilde? Nasıl olmuştu da yolları böyle kesişmişti? Sokrates en akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir. Sophie yazlık bir elbise giyip mutfağa indi. Annesi musluğun başında bir şeyler yapıyordu. İpek şaldan hiç söz etmemeye karar verdi Sophie. Gazeteyi aldın mı diye soru verdi bir anda. Annesi ona dönerek ''Lütfen sen verir misin benim için?'' dedi. Sophie az sonra çakıllı yolu geçmiş... Yeşil posta kutusuna doğru eğilmişti bile. Sadece gazete. Başka bir şey yok. Ama zaten bu kadar çabuk cevap gelmesini bekleyemezdi. Gazetenin ilk sayfasında Lübnan'daki Norveçli Birleşmiş Milletler Çaburu ile ilgili haber yer alıyordu. Birkaç satır okudu Sophie. Birleşmiş Milletler çabru. Hilde'nin babasından gelen karttaki damgada da böyle yazmıyor muydu? Evet ama karttaki pul bir Norveç puluydu. Norveçli Birleşmiş Milletler askerlerinin kendi posta servisi vardı belki de. Mutfağa döndüğünde annesi dalga geçerek ''Bakıyorum birden gazeteyle çok ilgilenmeye başladın" dedi. Neyse ki kahvaltıda ya da günün devamında posta kutusu ve buna benzer şeylerden daha fazla dem vurmadı. Annesi alışveriş için evden çıktığında Sophie de kaderle ilgili mektubu alıp mağarasına gitti. Ama felsefe öğretmeninden gelen mektupların durduğu kutunun yanında küçük beyaz bir zarf görünce kalbi yerinden oynadı sanki. Mektubu buraya koyanın kendisi olmadığından emindi. Yine kenarları ıslanmıştı zarfın ve yine iki derin çentiği vardı. Tıpkı dün gelen mektuptaki gibi. Filozof buraya gelmiş olabilir miydi? Sophie'nin gizli yerini biliyor muydu yoksa? Peki ama neden ıslaktı bu zarflar? Bütün bu sorular Sophie'nin başını döndürmüştü. Zarfı açıp kağıtta yazanları okudu. Sevgili Sophie, mektubunu büyük bir ilgiyle okudum. Ama aynı zamanda ciddi bir endişeye kapıldım. Çünkü kahve ziyareti ve benzeri hususlarda maalesef seni hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Bir gün tanışacağız tabii. Ama uzun bir süre daha kaptan virajında görünmemek gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki sana yazdığım mektupları bizzat getirmem mümkün değil. Bu şekilde devam etmek fazla riskli olurdu. Bundan sonraki mektupları küçük ulağım taşıyacak. Ama hiç değilse doğruca senin gizli mağarana gelmiş olacaklar böylece. Gerek duyarsan daha sonra da bana mektup yazabilirsin. Ama eğer yazarsan yine pembe bir zarf kullan ve içine tatlı bir kurabiye ya da bir parça şeker koymayı unutma. Ulaam böyle bir mektup bulduğunda hemen bana getirir. Not Genç bir hanımın davetini reddetmek hiç de hoşuma gitmiyor. Ama bazen başka çare olmuyor. İkinci bir not Eğer kırmızı bir ipek şal bulacak olursan onu dikkatle muhafaza etmeni rica ediyorum. Bazen eşyalar karışabiliyor. Özellikle okullarda ve benzer yerlerde. Bizimki de bir felsefe okulu ne de olsa. Sevgiler, Alberto Knox. Sophie tam 14 yıldır yaşıyordu ve bu genç yaşına rağmen bazı mektuplar aldığı olmuştu. En azından Noel'de Doğum gününde falan. Ama bu kadar garip bir mektupla karşılaşmamıştı hiç. Zarfta pul yoktu bir kere. Posta kutusuna uğramamıştı bile. Doğruca Sophie'nin girişi eski çitle örtülü son derece gizli mağarasına gelmişti. Şu kuru ilk bağır havasında zarfın ıslanmış olması da bir başka gariplikti. Ama tabii işin en tuhaf yanı ipek şaldı. Felsefe öğretmeninin bir başka öğrencisi daha vardı demek. Olabilir. Bu diğer kız öğrenci kırmızı şalını kaybetmişti. Olabilir. Ama şalını Sophie'nin yatağının altında kaybetmeyi nasıl başarmıştı acaba? Ve Albert Knox. Ne komik bir isim. Hiç değilse bu son mektupla birlikte felsefe öğretmeniyle Hilde Mollernag arasında bir bağlantı bulunduğu kesinleşmişti. Hilde'nin babasının da adresleri karıştırmasını anlamak mümkün değildi. Sophie uzun süre öylece oturup Hilde ile kendisi arasında nasıl bir bağlantı olabileceğini düşündü. Sonunda it çekerek yenilgiyi kabullendi. Felsefe öğretmeni günün birinde karşılaşacaklarını yazmıştı. Acaba Hilde ile de tanışacak mıydı o zaman? Kağıdı çevirdi. Ve arka yüzünde de birkaç cümle olduğunu fark etti. Doğal bir haya duygusu var mıdır? En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir. Doğru bilgi içimizden gelir. Neyin doğru olduğunu bilen doğru davranacaktır. Sofi böyle kısa cümlelerin kendisini çok yakında gelecek olan yeni büyük zarfa hazırladığını biliyordu artık. Ve işte bu aklına bir fikir getirdi. Ulak sarı zarfla mağaraya gelecekse Sofi de onu bekleyebilirdi. Yoksa bir kız mıydı bu Ulak? Her ne olursa olsun söz konusu varlığı yakalayıp filozof hakkında elle tutulur bir şeyler anlatmadan da bırakmayacaktı. Mektupta ulağın küçük olduğu yazıyordu. Bir çocuktu belki de. Doğal bir haya duygusu var mıdır? Sofi... Haya duygusunun utanma anlamında kullanılan, biraz modası geçmiş bir deyim olduğunu biliyordu. Örneğin, çıplak olarak başkaları tarafından görülmek gibi durumlarda kullanılabilirdi. Ama acaba çıplaklıktan utanmak doğal bir şey miydi? Eğer bir şey doğalsa, bütün insanlar için geçerli olmalıydı. Oysa dünyanın birçok ülkesinde tam tersine çıplak olmak doğal sayılıyordu. Demek ki neye izin verilip neye izin verilmeyeceği toplum tarafından kararlaştırılıyordu. Örneğin Sophie'nin babaannesi gençken üssüz güneşlenmek imkansız bir şeydi. Ama bugün bunu doğal bulanlar oldukça fazlaydı. Hem de pek çok ülkede kesinlikle yasak olduğu halde. Sophie başını kaşıdı. Felsefe miydi bu şimdi? Sonra da diğer cümle. En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir. Kimden daha akıllı? Eğer filozofun kastettiği, bu dünyadaki her şeyi bilemeyeceğinin farkında olan bir kişinin aslında az şeyi bildiği halde çok bildiğini sanan birinden daha akıllı olduysa, bu görüşe katılmak için çok düşünüp taşınmak gerekmezdi. Sofi daha önce düşünmemişti bunu. Ama şimdi düşündükçe, insanın neyi bilmediğini bilmesinin de bir tür bilgi olduğunu giderek daha açık görüyordu. Bazılarının hiç bilmedikleri konularda kas katı görüşlere sahip olmasından daha aptalca bir şey yok da herhalde. 3. cümle içten gelen bilgiyle ilgiliydi. Her bilgi herhangi bir zamanda dışarıdan gelip insanın kafasına girmiyor muydu ama? Öte yandan annesinin ya da öğretmenlerinin kavramakta zorluk çektiği bir şeyi kendisini öğretmeye çalıştıkları durumları hatırladı. Ne zaman bir şey öğrenmiş olsa hep kendi katkısı doluyordu bunda. Aniden bir şeyi kavrayı verdiği oluyordu bazen. Bu da sezgi denilen şeydi herhalde. Her şeye rağmen ilk soruları iyi bir şekilde yanıtladığına inanıyordu Sophie. Ama bütün bunlardan sonra öyle bir iddia geliyordu ki kendini tutamayıp gülmeye başladı. Neyin doğru olduğunu bilen doğru davranacaktır. Yani bir banka soyguncusu yaptığı işi herkesten daha iyi bilmiyor muydu sanki? Sophie'ye göre hiç de böyle değildi. Onun yerine hem çocukların hem de yetişkinlerin sonradan pişman olacakları aptallıklar yapabileceklerini ve bunu da daha iyisini bildikleri halde yaptıklarını düşünüyordu. Böyle oturmuş düşünürken, Birden çitin ormana bakan diğer yanında kuru dalların kırıldığını duydu. Ulak mı gelmişti yoksa? Yine kalbinin küt küt attığını hissetti Sophie. Ama gelenin bir hayvan gibi soluduğunu duyunca korkusu daha da büyüdü. Tam o anda koca bir köpek orman tarafından atılıp mağaraya dalıverdi. Bir labrador olmalıydı bu. Ağzındaki büyük sarı zarfı Sophie'nin ayaklarının dibine bıraktı. Öyle hızlı olmuştu ki bunlar Sophie kımıldayamadı bile Birkaç saniye sonra Büyük zarf elindeydi Sarı köpek de çoktan ormanda kaybolmuştu Asıl şok Her şey olup bittikten sonra geldi Sophie ellerini kucağına bırakıp Başladı ağlamaya Böyle ne kadar kaldığını Bilmiyordu Ama bir süre sonra başını kaldırdı yine Demek ki Ulak buymuş Solu kaldı Sophie Beyaz zarfların neden ıslak olduğu da anlaşılıyordu şimdi. Tabii kenarlarındaki çentikler de. Nasıl olmuş da düşünememişti bunu. Filozofa mektup yazacak olursa neden zarfa tatlı bir kurabiye ya da şeker koyması gerektiği de belli olmuştu. Her zaman istediği kadar hızlı düşünemezdi. Ama ulağın terbiye edilmiş bir köpek olması pek de akla gelecek bir şey değildi. Böylece... Alberto Nox'a giden yolu zor kullanarak öğrenme fikrini de rafa kaldırmak gerekecekti artık. Büyük zarfa açtı Sofi ve okumaya koyuldu. Atina'da felsefe Sevgili Sofi, bunu okumaya başladığında herhalde her de tanışmış olmalısın. Her ihtimale karşı yine de söylemeliyim ki Hermes bir köpek. Ama merak etme... Çok sevimli ve sevecendir. Üstelik birçok insandan daha anlayışlıdır. Hiç değilse, olduğundan daha akıllı görünmeye çalışmaz. Şunu da bil ki, Hermes'in adı rastgele konmuş değil. Yunan tanrılarının ulayıydı Hermes. Aynı zamanda deniz yolcularının tanrısıydı. Ama bu en azından şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Asıl önemlisi, gizli ya da erişilmez anlamındaki... Hermetik sözcüğünün Hermes'ten geliyor olması. Bir bakıma Hermes bizi birbirimizden sakladığı için bence çok uygun bir at Böylece elçimi tanımış oldum. Tabii kendi adını duyunca kulak kesilir. Çok iyi eğitilmiş bir köpektir. Biz yine felsefeye dönelim. İlk bölümü bitirdik bile. Yani doğa filozoflarını kastediyorum mitsel dünya görüşüyle olan kopmayı onlar gerçekleştirmişti. Şimdi eski zamanların en büyük üç filozofuyla tanışacağız. Bunlar Sokrates, Platon ve Aristoteles'tir. Üçü de Avrupa kültürünü kendi tarzında derinden etkilemiştir. Doğa filozofları, Sokrates'ten önce yaşamış oldukları için sık sık Sokrates öncesi filozoflar diye de anılır. Gerçi, Demokritos, Sokrates'ten birkaç yıl sonra ölmüştü. Ama yine de düşünme biçimi bütünüyle Sokrates öncesi doğa felsefesine ait sayılmaktadır. Çünkü Sokrates sadece zamansal bir sınır oluşturmaz. Artık coğrafi anlamda da yer değiştiriyoruz. Sokrates, Atina doğumlu ilk filozoftu ve tıpkı onun gibi kendinden sonraki iki büyük filozof da Atina'da yaşayıp eser vermişti. Belki hatırlıyorsundur. da bir süre bu kentte bulunmuş ama sonra güneşi ateşten bir top saydığı için kovulmuştu. Sokrates'in akıbeti de daha iyi olmayacaktı. Sokrates'in yaşadığı dönemden itibaren Atina, Yunan kültürünün odağı haline geldi. Daha önemlisi doğa filozoflarından sonra Sokrates'le birlikte felsefi projenin niteliği de değişti. Ama Sokrates'i tanımadan önce aynı dönemde Atina'ya damgasını vurmuş olan Sofistler hakkında biraz bilgi edinmemiz gerek. Perde açılıyor Sofi. Düşünce tarihi çok perdeli bir dramadan ibaret. Merkezde insan var. Yaklaşık İsa'dan önce 450'de Atina Yunan kültürünün merkezi haline gelmişti. O yıllarda felsefe de yeni bir yön kazandı. Doğa filozofları her şeyden önce doğayı araştıran insanlardı. Bu yüzden bilim tarihinde de önemli bir yere sahiptirler. Atina'da ise daha çok insan ve insanın toplumdaki yeri ilgi odağı oldu. Halk meclisleri ve mahkemeleriyle demokrasi yavaş yavaş gelişmekteydi Atina'da. Demokrasinin ön koşullarından biri de İnsanların demokratik süreçlere katılabilecek kadar eğitim almış olmasıydı. Genç bir demokraside halkın aydınlanmış olmasına ihtiyaç duyulduğunu bugün de görebiliyoruz. Atinalılar arasında özellikle konuşma sanatını, retorik, öğrenmiş olmak önemliydi. Çok geçmeden Atina'ya Yunan kolonilerinden gelen bir grup insan akın etti. Kendilerine sofist diyordu bu insanlar. Sofist sözcüğü, iyi eğitimli ya da konusunda uzman bir kişiye işaret eder. Atina'da sofistler kendi yurttaşlarına ders vererek geçiniyordu. Sofistler önemli bir noktada doğa filozoflarıyla ortak bir yana sahiptiler ve anlatıla gelen mitler karşısında eleştirel bir tutum içindeydiler. Ama aynı zamanda gereksiz felsefi spekülasyon saydıkları her şeyi de reddediyorlardı. Birçok felsefi soruya yanıt bulunsa bile, doğanın ve evrenin bulmacalarına insanların hiçbir zaman kesin ve güvenilir çözümler getiremeyeceği görüşündeydiler. Felsefede bu tür bir yaklaşım, şüphecilik, septisizm olarak adlandırılır. Ama doğanın bütün bulmacalarını çözemesek bile yine de insan olduğumuzu ve birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini biliyoruz. Sofistler de insanla ve insanın toplumdaki yeriyle ilgilenmeye karar vermişti. ''İnsan her şeyin ölçüsüdür.'' demişti Sofist Protagoras. İsa'dan önce 487-420. Bununla kastettiği hak ve haksızlığın, iyi ve kötünün hep insan ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi gerektiydi. Yunan tanrılarına inanıp inanmadığı sorulduğunda da şu cevabı vermişti. Tanrılar hakkında bir şey bilmeme imkan yok. Çünkü pek çok şey böyle bir bilgiyi engelliyor. Konu çok zor ve insan ömrü çok kısa. Tanrının olup olmadığını bilemeyeceğini söyleyen birine bilinemezci, agnostik diyoruz. Sofistler çok seyahat etmiş kimselerdi ve bu yüzden de çeşitli yönetim sistemleriyle karşılaşmışlardı. Şehir devletlerinin gelenek, görenek ve yasaları birbirinden çok farklı olabiliyordu. Bu gözlemlerden hareketle, sofistler neyin doğa tarafından, neyin toplum tarafından belirlenmiş olduğuna ilişkin bir tartışma başlattılar Atina'da. Böylece Atina kent devletinde toplumsal eleştirinin temelini atmış oldular. Örneğin, doğal utanma duygusu gibi bir kavramın tutarsız olduğunu gösterebilmişlerdi. Çünkü eğer utanma duygusu doğal olsaydı, doğuştan gelmiş olması gerekirdi. Ama doğuştan bir duygumudur bu Sophie yoksa toplumun yarattığı bir şey midir? Çok gezip görmüş olanlar için cevap açıktı. Çıplak olarak görünmekten çekinmek doğal ya da doğuştan bir şey değildir. Utanma duygusu ya da böyle bir duygunun olmayışı her şeyden önce bir toplumdaki gelenek ve göreneklere bağlıdır hak ve haksızlığa ilişkin mutlak normlar bulunmadığını öne sürdüklerinde, bu gezgin sofistlerin Atina toplumunda ne kadar şiddetli bir tartışmaya yol açtığını tahmin edersin. Buna karşın Sokrates, bazı normların gerçekten mutlak ve genel geçerli olduğunu göstermeye çalışmıştı.